Alhamdulillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve barik ala nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ama ba'd Bugün 9 Nisan 2009 Çarşamba İnşallah bugün Hayır olur vesilesiyle Menheçl dersi yapacağız inşallah Özellikle de bunu Yapmamızın sebebi var. Birincisi bir kere mevzu itibariyle çok önemli. Yani e, bir insan eğer ben bu yolda ilerleyeceğim diyorsa, ilerlemek istiyorsa ve bu yolda sabit kalmak istiyorsa menhecinin temelinin sağlam olması lazım. Bu bir. İkincisi ben zaten bunu yapmayı düşünüyorum. Yani bu olmazsa olmaz. Yani bu ilk önce yapılması gereken şeylerden, mevzulardan. Ki biz çok da gecikmedik elhamdülillah. Ben bunu biraz daha ileride yapmayı düşünüyordum. Ama e, özellikle dündü Allah-u Alem. Ya dündü ya onlar önceki gündü. Dündü zannedersem soru geldi özellikle. E, bir kardeş tarafından soru geldi bu konuyla alakalı. Gerçi e, menheç içinde belli bir mevzu hakkında sordu. Ben dedim onu sormuşken ki sorduğu soru kıyasla alakalı, alakalıydı. Onu sormuşken biz genel olarak alayım dedim. O da tamam dedi. İnşallah önemli de ben bu dersi biraz uzun tutacağım. Yani şöyle bir buçuk saat kadar falan. ister istemez biraz uzun Belki iki saat. Ama inşallah e, bunu da özellikle şunun için istiyorum. Yani bizim herkes kulaktan duyma öğreniyor fikirleri. Yani kimi diyor ki işte Yılmaz böyle dedi. Kimdilik diyor ki böyle dedi. Yani maalesef bu fitneye sebep oluyor. Yani kimse gelip böyle yani çok nadir birkaç kişi hariç kimse gelip özellikle böyle sen nasıl düşünüyorsun diye sormadılar. Sormuyorlar da. Sonra herkes birbirini yanlış tanıyor. Bu şüpheleri, bu yanlış düşünceleri izah etme adına inşallah anlatalım. Şimdi şöyle yapalım. Biz nasıl inanıyoruz? Bizden kasıt ehli sünnet nasıl inanmamız gerekir? Selef nasıl inanması gerekir? Nasıl inanır Selef? Ve biz eğer Selef'i izliyorsak onlar gibi inanmak zorunda değil miyiz? Eğer inanmak zorundaysak onların nasıl inandığını tahlil etmek zorundayız. Ortaya koymak zorundayız ve öyle inanmak zorundayız. Aksi halde ya Selef'i izleyeceğiz, Selef'i gibi inanacağız ya da Selef'i değiliz diyeceğiz. Hangi fırkadansak, hangi taifedensek veya kendi başımıza iman mıyız bunu beyan edeceğiz. Yoksa aksi halde eğer selefiyiz diyorsak, düşün sen diyorsun ki ben Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'ye tutuyorsun. Yani böyle bir şey olmaz değil mi? E, bir insan selefiyim diyorsa selef gibi inanmak zorunda. Ya bu adam selefiyim der selef gibi inanır ya da der ki ben selefi değilim bu kadar açık. Yani ehli sünnet değilim diğer bir tabirle. Artık hangi tabiri kullanacaksak? biliyorsun ehli i sünnetin bir sürü ismi var. Bunlardan bir tanesi ehl sünnet vereceğim işte bir tanesi selefi. İşte bir tanesi ehlül hadis vesaire yani. Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. E, ana başlık olarak duracağımız konular şunlar. Fehmus Selef ve Menhecus Selef Mevlusu. Bu bir. Bunların içinde bunu temel bir başlık olarak düşün. Bunların furoları olarak işte kıyas, icma. Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Sonra mezhep, taklit. Bugün bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Tabi bunların altında çeşitli konular serdedeceğiz. Değineceğiz inşallah. Şimdi önce şöyle yapalım. Ehl-i Sünnet vel Cemaat naslara nasıl bakar? Ehl-i Sünnet vel Cemaat e, dini nasıl anlamıştır? <gülüyor> dini anlarken hangi menheci, hangi usulü takip etmişlerdir? Önce bunu buna bir değinelim. Şimdi aleyhissalatü vesselamın dediği gibi en hayırlı dönem kendi dönemi. Ondan sonra gelenler ve ondan sonra gelenler. Biz bunları isimlendirmişiz. Demiş ki sahabe tabi ve tabi tabi. Bu, ve bunlara selef dönemi demişiz zamansal olarak. Şimdi selef dendiği zaman iki türlü bakılır olaya. Bir zamansal olarak bu da üç asrı kapsar. Bir de onlara tabi olanlar ve o şekilde düşünenler olarak olaya bakılır. Yani mesela bugün 3 asrın... İtikadı gibi kendisine itikad edilen Kişiye bir selefi deriz Ama bu zamansal açıdan selefi değildir o kişi Ma Zaman olarak haleftir o Yani sonradan gelmiştir Muteakkirdir ama Seleftir o yüzden biz ne deriz mesela Selef alimlerimizden İbni Teymiye Selef alimlerimizden İbni Kesir Değil mi deriz halbuki İbni Kesir İbni Teymiye bunlar Zamansal olarak selef döneminden Gelmiş değillerdir Bunu öncelikle bir çözelim Şimdi o zaman Bir insan selefin icması dediği zaman bir mevzuda bununla bununla herhangi bir dönemde o dönemin müçtehitlerinin, alimlerinin ortak vardığı görüş kastedilir. Bu birinci dönem olur, ikinci dönem olur, üçüncü dönem olur. Yani düşün ki öyle bir dönem gelmiş ki bir mevzu hakkında konuşulmamış. Yani o mevzu isimlendirilerek konuşulmamış. Ama sonradan gelen bir dönem içinde o dönemin müştehitleri, selef halimleri vs. icma zikletmişler. O zaman icma münakid olur. İn münakid olur. Yani icma e edilmiş olur. Yani mesela basit bir örnek verecek olacak. Mesela Allah'ın kelamı. Allah konuşur mu? Konuşur. Değil mi? Kelam eder. Eylül sünnet münafır. Peki kelamı nasıldır? Der, der ki ses ve harftir. Şimdi Bu ses ve harf mevzusunda sen Allah'ın kelamı sestir ve harftir diye sahabe döneminden bir icma bulamayabilirsin lafzi olarak. Ama sukuti olarak icma varittir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında ve Resulü sünnetinde Allah'ın kelamının bu bir örnektir yani. Ses ve harf olduğunu söylemiştir. Mesela Allah Onlara haş eder ve onlara bir sesle seslenir dediği gibi mesela Bukhari'de. Ve Allah Kur'an'da nida eder dediği gibi. Ve bir kayyımın dediği gibi nida ancak ses ve harften oluşur. Yani sen ancak nidaya yani ses ve harf olan kendisinde ses ve harf bulunan şeye nida edersin. Allah da Kur'an'da diyor ki biz size, size bu Kur'an'ı Arapça indirdik akıl edesiniz diye. Demek ki biz akıl edeceğiz bu Kur'an. Arapça indirilmiş bu Kur'an'ı akıl edeceğiz. Kur'an sünnetin dışına çıkmadan. E bakıyoruz akıl ediyoruz. Şimdi Allah bize bir hitap ediyor. Diyor ki ben Arapça indirdim anlayasınız diye. O zaman bu Arapça indirdiği lafızlar neye delalet eder ona bakmak zorundayız. E baktığımız zaman da alimlerin ittifakken görüşüyor. Nida ancak kendisinde ses ve harf bulunan lafza denir nida. Kendisinde ses ve harf yoksa ona nida denmez. Kelam bir nefsihi dersin mesela veya eşarelerin dediği gibi buna benzer lafızlar kullanırsın. Veya anca özel bir mukayyet lafız getirirsin de onu aslından çıkarırsın vesaire. Velhasıl Allah Azze ve Celle ve Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Allah'ın kelamı hakkında bahsettiği zaman kelamına delalet eden naslar bize geldiği zaman sahabeler anlıyorlardı ki bu ses ve harfti. Ve biz o zaman diyoruz ki sahabe döneminde sukuti icma vardı. Yine tabi'in döneminde bunların hep yani buralarda hep de icma vardı. Ama mesela Bir dönem geldi ve alimler bunları isimlendirdi. Neden? Özellikle bu lafızları beyan ettiler. Neden? Çünkü bidat ehli ne zamanki çıkıp deyince Allah'ın kelamı ses ve harf değildir. Allah'ın kelamı ses ve harf olsa mahlukatlara benzer. Ne zaman ki bunu söylediler ehl-i sünnet akidesini net beyan etmek zorunda kaldı. Ve ehl-i sünnet o zaman da bunlarla mücadele ettiler. Dediler ki hayır Allah'ın kelamı ses ve harftir. Ne zamanki sahabe döneminde Kur'an mahluk değildir lafzı net bir şekilde insanlar arasında söylenmemişti ama icmaydı. Allah'ın kelamı mahluk olur mu? Yani o zaman çıksın bugün birisi de desin ki nerede bulacağız biz sahabenin zamanında Kur'an'ın mahluk olup olmadığının icması? Yani böyle bir saçma bir şey olan O zaman biz sahabenin akidesinde kadıh mı yapacağız yani? Yani akidesinde bir batıllık, bir çelişki veya bir şüphe olabileceğini veya bir eksiklik olabileceğini mi söyleyeceğiz haşa? Ha, sahabe sadece mahluk değildir dememişti ama mahluk olduğuna Şey mahluk olmadığına inanıyorlardı. Ama ne zaman ki İmam-ı döneminde bu fitneler çıktı, Selef akidesini belli etmek adına, insanların zihninde bir karışıklık oluşturmamak adına evet. dediler ki Allah'ın kelamı mahluk değildir. Bu şekilde iman ettiler ve bunu beyan ettiler. Bu ve baktığımızda o zaman Selef bir dönemde, bir dönem geliyor Selefin bir döneminde ve orada bir şey gündeme çıkıyor yani isimlendiriliyor. O mesele sahabe döneminde var çünkü akidevi bir mesele yani o gün olmayan bir şey sonradan da olamaz zaten. O gün var ama isimlendirilmemiş. Ne zaman ki selef bunu isimlendiriyor isimlendiriyor ve selefin o döneminde buna muhalif başka bir selef çıkmıyor. Ve bu da delalet ediyor ki orada da selefin skuti icması var. Hatta lafzı icmayı zikrediyorlar meselelerde. O yüzden biz baktığımız zaman bunu neden söyledim yani bir selef icma etmiştir derken bir mevzuda. Yani herhangi bir asır gelmiş, o asırda, yani bir dönem gelmiş, o dönemde Sükuti, yani Naslar bir şeylere delalet etmiş ve o Nasların delalet ettiği şey hakkında ya Sükuti ya da sözlü icma-mün akit olmuş, bağlanmış. O yüzden Selef derken ne kastediyoruz, bunu bilmemiz açısından söyledim bunu. Veya Selef'in icması derken, Selef'in görüşü derken ne anlamamız gerekir onu bilmemiz lazım. Şimdi Selef naslara nasıl bakar Selef kitap sünnete nasıl bakar Selef kitap sünneti nasıl anlamaya çalışır Buna biraz değinelim inşallah Şimdi özel e, Şimdi iki tane kavram gelmiş bize Ama bu kavram muhtes kavram Yani nasıl Geçmişte tartışılmış bir kavram değil Ve konuşulmuş bir kavram değil Hani düşün ki Kur'an mahluk Mudur, değil midir Bu sahabe zamanında Kur'an mahluk mu değil mi şeklinde bir tartışma veya bir böyle e, konu olarak ele alma şeklinde gündeme gelmemiştir sahabe döneminde. Ama sonradan e, çıkmıştır Kur'an mahluk mudur değil midir sebebi bellidir. Şimdi söyleyeceğim iki kavram da sahabe döneminde ve tabi'in döneminde tartışılmış bir kavram değildi. Sahabe döneminde neden Kur'an mahluk mudur, dil midir mevzu tartışılmış değildi? Çünkü icma vardı. Yani böyle bir muhalif yoktu. Böyle bir tartışma olamazdı zaten. İhtiyaç. Evet, ihtiyaç yoktu ve muhalif yoktu. Ne zamanki muhalif sonradan oldu ve ihtiyaç duyuldu bu isimlendirilmeye. Hani biz nasıl günümüzde tevhidi üçe bölüyoruz, rubbiyet, uluhiyet isim sıfat. Buna ihtiyaç duyuldu. Çünkü birileri çıktı dedi ki, işte asıl tevhid rububiyettir, bunun dışında... Bizim ilk vacip rububiyettir insanlar. Hemen ehl-i sünnet bunun müdafadına tevhidi böldü. Dedi ki hayır burada luhiyet var. Uluhiyet ilk vacip olandır vesaire. Şimdi söyleyeceğim iki kavram da geçmişte tartışılmış değildi. Neden? Çünkü icma vardı o kavramlarda. Bir olduğuna dair icma vardı. Sonradan bu muhdes olarak çıkarıldı. Bölündü maalesef. Şimdi nedir bu? İşte bu demin söylediğimiz iki kavram. Fehmut Selef ve Menheci Selef alayı Fehmusselef ve menhücüsselef olayı maalesef muhdes bir kavram. Sonradan ortaya atılmış bir kavram. Ama bu kavramın hakikati mevcut. Yani Naslara baktığımızda Allahu Azze ve Celle selefin fehmine itiyor bizi. Nebis-i Sünneti bizi selefin fehmine temessük etmemize itiyor. Bunlar çok açık menhücüs Kur'an'ın sünneti. Ama bu iki kavram muhdes ve insanlar bunu maalesef tartışma konusu ettiler. Yani birileri çıktı. So yani... Selef döneminde mesela ve sahabe döneminde şu icma edilmişti. Skuti icma vardı. Neydi? Selefin menheciyle fehmi aynı şeydir. Ayrı şey değildir. Bunlar aralarında icma etmiş Şimdi bunlara gelecek hepsi. Bunlar aralarında icma etmişlerdi ki Selefin fehmi ve menheci aynı şeylerdi. Yani böyle bir ayrım yoktu zaten. Ama sonradan bazı insanlar çıktılar Selefin fehmi ve menhecini ayırdılar. Dediler ki bizi ilgilendiren selefin menhecidir. Fehmi değildir. Yani bunlar bundan ne kastediyor? Önce şöyle yapalım. Mesele daha iyi böyle tahlil edilmesi açısından. Şimdi nedir bu menheci selef diye ayırdıkları ve fehmus selef. Önce bunu bir açalım. Sonra bunlar ayrı şey midir? Aynı şey midir? Bunları belirtelim inşallah. Şimdi fehmus selef, menheci selef. Çünkü bu Bu lafızlardan biz ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz, ne kastediyoruz veya bunları ayıranlar ne anlıyorlar, ne kastediyorlar. Şimdi, tersten gelirsek olayı daha iyi anlarız. Şimdi fehmu Selef ile Menhecüs Selef'i ayıranlar diyorlar ki, diyorlar ki Menhecüs Selef şudur diyorlar. Diyorlar ki Menhecüs Selef, Selef'in menheci yani takip ettiği yol demektir. Biz Selef'in takip ettiği yolu alırız. Ama selefin anlayışını almayız. İşte o da fehmus selef kısmı. Anlayışı kısmı fehmus selef kısmı oluyor. Biz fehmus selef'i almayız mı? diyor Yani ne kast bunlar? Diyorlar ki biz selefin menhecini alırız yolunu alırız. Nedir selefin menheci ve yolu? Yani Kur'an sünnetten delil olarak almak. Gideceksin Kur'an ve sünnete delil olarak alacaksın. Heh. Bu delilden o selef ne anlamış bizi ilgilendirmez. Çünkü selefin anlayışı kendisini bağlar. Yani kişilerin anlayışı. Kişilerin anlayışı kendisini bağlar. Kişilerin anlayışı hüccet değildir. Bilakis Allah'ın Kur'an'da hüccet olarak beyan ettiği şey kitap ve sünnettir. Ve selef kitap ve sünnetten almayı tavsiye etmiştir. Bu onların menhecidir. İşte biz burada onlara tabi oluruz. Ama selefin fehmi bizim için hüccet değildir. Yani selef bu nastan ne anlamış? Bizim için hüccet değildir. Ben onu... Onların lafzının lazımı olarak, haklı olarak şunu da söylüyorum. Yani bunlar tabiri caizse diyorlar ki selefin fehmini biz takmıyoruz. Umrumuzda bile değil. Bunu inkar ederler. Ama bu böyledir yani. Bu gelecek. ispatı gelecek yani. İnsan bazen bir şey illa lafzı olarak söylemesine gerek yok. Anladın mı? Yani ben insan mesela ben namaz kılmıyorum. İlla demesine gerek yok. Fiili olarak kılmıyorsa namaz kılmıyordur zaten. Tamam mı? Bunlar gelecek şimdi. Sonra işte biz öyle demedik. Biz alimleri takıyoruz. Bunlar gelecek. Yani ne kadar takıldığı birazdan belli olacak. Bunu beğen edelim yani o baktık. Tamam mı? Şimdi dedi ki bunlar bizi ilgilendiren selefin menhecidir diyorlar. Fehmi değil. Tamam. diyor Şimdi ben bunların bunlar bu kadar açmıyorlar ve bu kadar açacak kadar da böyle bu meseleyi bildiklerini, zeki olduklarını zannetmiyorum da bu mevzuda. Ben açayım onların adına diyorlar ki şimdi. Allah kitaplı diyor ki ey ey, ey, ey iman edenler Allah'a ve Resul'üne uyun. Ya eyellezine amenu atiu'allaha ve atiu'ir-rasul. Ey iman edenler Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Yani Allah'a kitabına, Resul'e de kimi? Sünnetine. Ayetin bu tefsiri doğru mu? Doğru. Biz de böyle iman ediyoruz. İman etmek zorundayız. Bizim için vahiy ikidir. Kur'an sünnet. 3. bir vahiy yok. Tamam. İ iki asıl var. Üçüncü bir asıl yok. Tafsillendirdim mi üçüncü bir asıl var. Aslen ikidir. Tafsillendirdim mi üçüncü bir asıl var. Bir de asla tabi olan, asıllara tabi olan fer var. Gelecek onlar. O zaman bizim için vahiy ikidir. Kur'an ve sünnet. Tamam. Diyorlar ki bakın Allah kitapta ne diyor? Ya eyyüllezine amenü ey iman edenler atiullaha ve atiurresul. Allah'a ve resulüne itaat edin. Yani Kur'an'a ve sünnet. Yani Allah kitapta demiyor. Ey iman edenler Allah'a. Resulüne ve Selefin fehmine itaat edin. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne ve Selefin fehmine uyun. Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu kime götürün? Allah'a ve Resulüne demiyor onu Selefin fehmine götürün. Tamam. Diyorlar ki o zaman Allah'ın kitapta kendisine ve Resulüne yani kitaba ve sünnete uymayı has kılması ve onun dışında üçüncü bir şey zikretmemesi Üçüncü bir şey zikretmemesi bu ikisinin hüccet olduğuna ve bunun dışındakilerin hücciyetlerinin menfi olduğuna olmadığına yani delalet eder diyorlar. Bu ve buna benzer naslarla. Bu ve buna benzer naslarla yani Kur'an ve sünnetin vahiy olduğunu ispatlayan bütün nasları öne sererek yani bu ve buna benzer naslarla delil getirerek selefin fihiminin hücciyet olmadığını söylüyorlar. Ve bir de münakis yapıyorlar olayı. Bir de tersten bakarak bir de şöyle yapıyorlar. Sahabelerin, selef alimlerinin, müşteiklerinin bazı hatalarını gündeme getiriyorlar. ilmi hatalarını. Ve diyorlar ki eğer selefin fehimi bize hüccet olsaydı o zaman biz bunların hatalarını mı alacağız? Biri A diyor, biri B diyor. Veya sahabe döneminden birilerinin hatalarını getiriyorlar. Ve bazı sahabeler de çıkıyor. O hata eden sahabelere karşı geliyor. O hata eden sahabelere karşı geliyor. Ve tutuyorlar bunu asa diyorlar ki bakın sahabenin bir tanesi hata yaptı, diğer sahabe geldi, onu uyardı ve ona karşı çıktı. Eğer fehimleri, anlayışları bunların hüccet olsaydı o zaman biz o hata eden sahabelerin hatalarını almak zorunda kalırdık veya almamız mı lazım diyorlar bize. Şimdi bunların nasıl basit, nasıl yani ilimden uzak gülünç, Bir şüpheler oldu gelecek inşallah birazdan tamam o zaman anladık değil mi? Fuh musselef ve menhec selef'ten ne kastediliyor? Yani menhec-i selef selef'in takip ettiği yol. Selef'in bize irşat ettiği yol. Selef de bize neyi işaret ediyor? Gidin kitap ve sünnete sarılın. Diyorlar ki işte biz burasını alırız. Ama biz ne anlamışız bizi takmayın. Anladın mı? Ve bu mesela naslar getiriyorlar. İşte biz beşeriz. Hata ederiz. Bugün söylediğimizi yarın değiştiririz. Değil mi? Bizim görüşümüze bakın. Aldığımız yerden alın. Değil mi? İsabet etmişsek alın. Yoksa duvara çalın. Vesaire buna benzer lafızlar da getiriyorlar. Ve diyorlar ki bakın selef'in Fehmi bizim için hüccet değil. Eğer hüccet olsaydı selef'in Fehmi bunda bir nas olması lazımdı. O yüzden diyorlar ki bu selef bu naslardan ne anlamış? Bizi hiç ilgilendirmez diyorlar. Şimdi şöyle yapalım önce. Kendi akidemizi beyan edelim ve onlara bu şüphelerine cevap vererek gelelim ve meseleleri ve bunların altında doğacak kötü sonuçları, olumsuz sonuçları serdedelim ve onlara da cevap verilmiş olur. Şimdi biz peki bunu söyleyen kim ama? Bakın bu demin söylediğimiz söyleyen ehli sünnet değil. ehli sünnet olduğunu zannedenler. Şimdi ki, bu mevzuda ehl-i sünnet olduğunu zannederler. Daha dakik bir lafız kullanayım. Sonra yanlış anlaşılmaz. Şimdi diyorlar ki selefin menheci fehminden ayrıdır. bizim menheci ilgilendirir. Menheci de kitap sünnete gitmek. Selef ne anlamış bizi ilgilendirmez. Bunu diyen Selef değil ama bak yanlış anlama. Tamam mı? Bunu iddia eden bu mevzuda Selefi olduğunu iddia eden kişiler. Yoksa Selefte böyle bir kavil yok. Şimdi 1400 seneden günümüze kadar. istisnasız Bak hiç ben istisna bilmiyorum. Hiç istisna bilmiyorum. Bilmiyorum dil ve yok istisna. İstisna yok yani. Tamam mı? İstisna yok. Bütün selef alimleri. Bütün selef alimleri muasırlar da dahil. Muasır selef alimleri de dahil. Yani 1400 seneden bugüne kadar hiçbir istisna yok. Maruf olan. Hepsi ortak görüşüdür. Selefin fehmi ile Selefin menhecinin aynı şey olduğuna dair. Ve bunlar icma etmişlerdir ki aralarında Selefin fehmi ile Selefin menheci aynı şeylerdir. Ve Fe Selefin fehmi bizim için hüccettir. Ve Selefin fehminden dışarı çıkan herhangi bir mevzuda o mevzuda sapıtmıştır. Ve çıktığı mevzuya göre o kişi değer kazanır. Eğer akideki devi bir mevzuda çıkmışsa sapıtmıştır belki de. Ama 1400 senedir bak iddia ediyorum muasırlar dahil. Yani Elvani'den tut. Hüseymin'den tut. Binbaz'dan tut. Şeyh Mukbil'den tut. Talebelerinden tut. Bunların büyük talebelerinden tut. Geçmişler İbni Teymiyeler, İbni Kayyımlar, İbni Kesirler, İmam Nebeviler, İbni Hacer, İmam Tehavi, bak %100 Selefi olmayanları da sayıyorum, tamam Ondan sonra Tabi'in, Tabe-i Tabi'in, Sahabe, bunların hepsi, istisnasız bütün hepsi tek görüşteler. Selefin fehmiyle ile menheci aynı şey ve bizim için bunlar hüccettir. Selefin Fehmi, anlayışı hüccet. Anlayışı dışına çıkamasın. Çıktığın mevzuda sapıttırın. Eğer bahsetmiyorsa mevzusa, bir mevzusa, Sen bidat ehli olarak itham edilmezsin ama usul mevzularındansa bidat ehli olarak itham edilirsin. Tamam mı? Bunu anladım. Ya o zaman biz ne diyoruz ehli sünnet olarak? Selefin menheci neyse fehmi de odur. Onun hücciyeti neyse onun hücciyeti odur. Yani kitap sünneti nasıl hüccetse selefin fehmi de hüccettir. Çünkü aynı şeylerdir bunlar. Allah'ın kitabı eşittir selefin fehmi. Resulün sünneti eşittir. Selef'in fehmi. Tamam. Şimdi. Selef'in fehmini ve menhecini ayıranların çeşitli şüpheleri var. Ve çeşitli mantıki yaklaşımları var. şimdi Bunların hepsi batıl bir kere. Çünkü neden? Diyoruz ki bu Kur'an ve sünneti tarzı bu, ma bu mantık. Şimdi bunlar diyorlar ki bak, ne diyorlardı bunlar? Diyorlar ki eğer Selef'in fehmi bizim için hüccet olsaydı nas gelirdi. Veya Selef'in fehmi bizim için hüccet olsaydı e bugün Hata eden Selefiler var, hata eden e, hata ettikleri mevzu var, onlarda onu mu alacağız? Şimdi bak, önce şöyle bakalım olaya. Şimdi bunlar çeşitli şüpheler getiriyorlar değil mi? Mesela bunlardan en meşhurlarından bir tanesi. Devamlı mesela e, ağızlarına sakız yaptıkları bir mevzu var, bir nas var. Çok meşhurdur. İnan var ya, bir saniye bak şu kahveleri alayım. Şunu oturdurayım. Evet. Bismillah. Ne dedik en son dedik ki e, Bunların dedik kullandıkları bir şey var. Devamlı kullandıkları bir NAS var. Ve maalesef bunu hani o kadar çok gündeme getiriyorlar ki Türkiye'de bilmeyen kalmamıştır yani bu NAS'ı. Bilmeyen kalmamıştır. Diyorlar ki mesela. İşte temettü hacının yasaklanma olayı var. Işte. Değil mi? Bu en meşhur. Şimdi bak ne kadar istillerden uzak bir şey. Şimdi bak olaya. Diyorlar ki Selef'in Fehmi anlayışı bizim için ücret Neden? Çünkü Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh bunlar tutuyorlar temettü hacci var. Şimdi Kıran hacci, İfrat hacci, temettü böyle hacının çeşitleri var. Bunlardan bu çeşitlerden bir tanesi. Temettü Hacı Yani umreye hacca girdirmek Tamam mı? Böyle bir hac yani. Bunu yasaklıyorlar. Sonra kim geliyor? Bunlarla tartışan? İb Yo, İbni Abbas. Ne diyor? Diyor ki başımıza taş yağmasından korkuyorum. Ben Allah Resulü dedim, dedi diyorum. Siz Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Diyorlar ki bakın burada İbni Abbas ne yaptı? Ben Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorum diyor. Siz Allah şey e, Ben e, Allah Resulü dedim diyorum. Siz Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz diyor. Diyorlar ki işte eğer Selefin Fehmi hüccet olsaydı bizim için o zaman biz de burada Ebubekir ve Ömer'i mi almak zorundayız diyorlar. Hüccet olsaydı bize İbni Abbas der miydi öyle? Ebu Bekir ve Ömer'e karşı çıkar mıydı? Bak nasıl hemen Allah'ın Resulü'nün sünnetine gitti. Bak nasıl Selefin Fehmi'ni itti bir kenara hemen sünnete yapıştı diyorlar. Şimdi öyle bir batıl ve sinsi bir istilal edilmiş ki burada yani Sübhanallah Vallahi aklıma geldiğinde gülüyorum ben ya yani ama yani bu ederek kızarak gülüyorum yani tamam <gülüyor> mı yani Sübhanallah çok acayip bir şey yani bunu nasıl delil getirirler ve buna benzer nastarı delil getiriyorlar bakın. Bunun en büyük sebebi ne? Bu tip nasları delil getirenlerin en büyük sebebi ne? Musun? Bu mevzuyu anlamadıklarından bunları getiriyorlar. Yani fıkh edememişler. Fehmus Selef, Menhecus Selef aynıdır derken biz ehli sünnet olarak. Bizi anlamadıklarından, mevzuyu kavrayamadıklarından çok uzak, ara arkası olmayan delilleri getiriyorlar. Meseleyi anlamadıklarından bu tip delilleri getiriyorlar. Ve maalesef de in etrafındaki insanlar da mesela bu E, görüşü yayanların mesela. Onlar da ister istemez avam oldukları için anlayamıyorlar. Çünkü onlar avam seviyesinde. Ben de avam seviyesindeyim yani. Avam seviyesinde oldukları için bir farkımız var bizim avamdan. Okumaya çalışıyoruz. Allah da hidayet et, etti. Nasip ediyor öğreniyoruz. Ama onların etrafındaki avamlar bunu anlayamıyor. Anlamamak da haklı. Çünkü sen iş... Meseleyi tek bir yönden insanların gözünün önüne serersen ve o tarafındaki insanlar senden başka kimseyi tanımazsa ve ona, sana, ona cevap verecek kimseyi göremezse derler ki hakikaten ya baksana Ebu Bekir Ömer'e nasıl karşı çıktı. Yani hatta bir sahabe döneminde görüyoruz birisi bir hata yapıyor Ebu karşı çıkıyor Allah Resulü böyle yaptı diyor. Değil mi? Şimdi bizi anlayamadıklarında bak şimdi arına. <gülüyor> Fehmus Selef buraya yazayım bak. Fehmus Selef. İyi anlayın inşallah bulun tamam mı? Fehmus Selef Fehmus Selef Fehmus Selef Selefin anlayışı Eren abi sen Normal bir benim gibi bir vatandaş Olarak tamam dışarıdan bak şimdi Olaya hiç böyle tamam tamamıyla dışarıdan Bak olaya Sen Selefin Fehmi lafzını Türkçe olarak duyduğun zaman Türkçe olarak düşün Türkçe mantıkla Çünkü Arapça mantıkla düşünsen çok daha güzel bir delaleti var. Ama sen Türkçe mantıkla bile düşünsen delaleti var yani tamam mı? Şimdi. Delalet delalet. Delalet etme. Tamam mı? Evet abi. Sen selefin fehmi derken zihninde ne tasavvur ediyor? Şöyle bir anlat kıs kısaca. Zihninde böyle ne Selefin anlayışı derken. Selefin anlayışı derken. Tamamıyla bütün bu fitnelerden, hilaflardan zihnini arandır arındır. Bir, şöyle bir lafız duyuyorsun. Selef'in Fehmi. Naslar üzerindeki, Selef'ten gelen insanların Nas üzerindeki anlayışı, onu anlama metodu. Hı -hı. Onu nasıl anladı, Peki, nasıldı? tek bir kişi mi anlıyorsun bundan yoksa Selef'in kendisini mi anlıyorsun? Tamamını anlayın. Tamamını anlayın. Ancak 2-3 kişi farklı anlayabilir. Selef'in tamamı anlaşılır burada. Fehmi Selef'ten. Evet. İki, üç sınıf insan farklı anlayabilir. Birincisi fitne çıkarmak isteyen, ikincisi işte Mecnun olan işte Sabi, Mecnun yani teklif derecesine ermemiş yaşta olan tamam mı Sabi falan ve Mecnun olan, fitneci olan, işte münafık olan bir de cahil olan, çok çok fazla cahil olan insanlar ancak bir kişinin fehmini anlar bu lafızdan tamam mı bu lafızdan o zaman Fehmus Seleften kasıt neymiş? Selefin genelinin anlayışı evet. Bak bunu aklında tut Ebu Bekir, Ömer mevzusuna döneceğiz Hı. Tamam mı o Selefinin anlayışı mı Selefinin anlayışı mı Ona geleceğiz şimdi tamam mı Şimdi sen Türkçe olarak böyle anladın Zaten başka şekilde anlaşılmaz Fehmus Selef diyorsun bak Selefin Fehmi Bir Selefinin Fehmi Bir Selefinin şey, anlayışı bir şey, demiyorsun şey, tamam mı şey. İki Diyelim ki bu Arapların indinde tartışılmış bir mevzu ya Bak Arap bunu nasıl anlıyor Sen fehmu selef dediğin zaman bunun başında elif var ya. Bunun başındaki eliflam ne ifade eder biliyor musunuz? Yani Türkçe kabata ilmi işte istigrak cins onları falan kullanmayayım. Anlasın yani bizim bu dersimizi yapmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de inşallah eee avama biraz tamam mı? Fayda faydası olsun. Buradaki elif lam neyi ifade ediyor? Elif eliflamın kısımları var bizzaki dese işte cins, istigrak değil mi? Ahd vesaire. Bunlar var. Biz diyoruz ki buradaki eliflam neyi ifade ediyor? Yani selefin bütününe delalet eden bir. Edat diyelim ona. Tamam mı? Yani fehmu es selef var ya bu eliflam. El selef, es selef. Buradaki eliflam selefin bütününe delalet eden bir şey. Tamam mı? Aa. O zaman demek ki fehmu seleften kastımız ne bizim? Selefin. Bütününün anlayışı demek Bak şimdi Selefin bütününün anlayışı Şimdi Dönelim Bunu anladık değil mi buraya kadar Heh. Çünkü neden burada Fem-u e bak mürekkebin idafi Şeklinde gelmiştir yani nedir mudah mudafın ile mürekkebin bu usulde mukarrar kılmıştır eğer bir şey Terkip şeklinde gelirse yani bir müfred olarak Değil bir lafız olarak değil Terkip olarak gelmişse tamam mı Bu terkibin manaları çözülür. Tamam mı? Mesela kapının kolu. Mürekkebin idafi şeklinde gelmiş değil mi? Ben sana sadece kapı desem sen kapının kolu anlar mısın? Anla. Sadece kol desem kapının kolu anlar mısın? Anlamazsın. Değil mi? Kapının kolu desem anlarsın. Ama sana kapının kolu desem yine ben. Sen ne kolun manasını biliyorsun ne de kapının manasını biliyorsun. Anlar mısın? Bu cümleyi anlamazsın. Peki yine başka bir yandan geliyorum. Kapının kolu desem yine sana. Kol kelimesini biliyorsun ama kapı kelimesini bilmiyorsun. Anlar mısın? Anlamazsın. Yine bir açıdan daha bakıyorum. Yine sana kapının kol desem. Kapıyı biliyorsun kolu bilmiyorsun. Anlar mısın? Anlamazsın. Ha, o zaman mürekkebin iddiafi şeklinde gelen şeylerin önce tek tek manalarına in inilir. Kapı ne demek? Kol ne demek? Anladın. Kapı bellidir. İşte kendisinden girilen bir bir yere engel olan anlatırsın tamam mı? Heh. Örnek verirsin bir odadan geçerken vesaire. Bir de kola örnek verirsin. Tamam mı? Sonra tutarsın, adam bunu anlar. Kapı tek başına şu demek, kol da tek başına şu demek. Sonra yarın öbür gün senden kapının kolunu duyduğu an, zihninde tasavvur edeceği mana nedir? Bizi bildiğimiz kapı koldur, tamam mı? O yüzden önce manalar tek tek tahlil edilir. Sonra e, toplanır. Ondan sonra o kavram tarif edilir. Bu da böyle. Şimdi fehim belli, anlamak. Bunu tarif etmeye gelir. Selef de ne? Dersin başında tarif etmek. Fehmusselef. İşte o söylediğimiz o asırlardan gelen var ya o asırlar ve onların o asırlardan bir e, bölümünde o, o zamanın Selefi'nin bütününün o konu hakkında icma etmesi vesaire. Bunu anlattık ya. Heh. O zaman Fehmus Selef'ten maksat neymiş? Selefi'nin. <gülüyor> Şimdi Erhan Sen dünyada. Şimdi ya yaşın kaçtı abi? 33 yaşına kadar hiç, bir kişi duydun mu ümmetten, Müslüman olduğunu iddia eden, ilimle uğraşan hiç duydun mu bir kişi, gelmiş de demiş ki herhangi bir tane Selef aliminin söylediği hüccettir bizim için. Kur'an sünnet gibi hüccettir bizim için. Bir tane kişi duydun mu? Ve ben şunu iddia ediyorum, 1400 senedir Selefi olduğunu söyleyip de, Selefi olduğunu söyleyip aklı başında, Bir kişi çıkmamıştır, ilimle uğraşan aklı başında, bir kişi çık yok, istisnasız. Gelip de şöyle desin. Selef alemlerinden herhangi bir tanesinin, kavli bizim için Kur'an sünnet gibi hüccettir. Yok. Peki abi, eğer hilafına bir şey yoksa, böyle bir şey yoksa, sen nasıl tek kişilerin kavlini bize örnek göstererek, Bak eğer Selef'in fehimi hüccet olsaydı bizim için hüccet olurdu derdin. Yani karşı tarafta böyle bir insan mı var ki onlara bunu söylüyorsun? İyi mı? Şimdi bak Ebu Bekir ve Ömer'in e, radıyallahu anh bir dakika şunu alayım ben. Şimdi bak Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın hataları değil mi? Öyle bakalım Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın hataları bu mevzuda. Fehmus Selefin Fehmus Selef midir yoksa Fehmu Selefiyin midir? Bir Selefinin Fehmi midir? Sehmus Selefiyin Bir Selefinin. Yok kişi olarak bakma yani toplu değil yani tamam mı? Yani sayısı 3 der 10 olsun. Yani bir Selefinin Fehmi midir? Yani Fehmus Selefiyin midir diyelim mesela. Öyle lafız kullanalım. Yoksa Fehmu Selef midir? Fehmus Selefiyin yani bir Selefinin hatası. Peki bizim burada konuştuğumuz ney? Topluca. Yani bugün bize Selef'in Fehmi Hüccet değildir diyenler bir kişiyi mi kastediyorlar yoksa Selef'in bütününü mü kastediyorlar? Eğer bir kişiyi kastediyorlarsa onlara cevabımız nedir bizim? Diyoruz ki siz neden bunu kastediyorsunuz ki? Karşıda böyle bir insan mı var? Yani böyle diyen insan mı gördünüz 1400 senedir? Bir kişinin Fehmi Hüccet de ona karşı bunu söylüyorsunuz. Böyle bir insan yok. Bir kere bu saçma. Evet. Tamam. Eğer Fehmi Selef diyorsanız Selef'in fehmini kastediyoruz diyorlarsa bütününün biz bütününün ortak görüşü de bir ilgilendirilmez. Onu kastediyoruz diyorlarsa ki lafızları ona çıkar zaten. Gelecek birazdan onun ispatı da gelecek. O zaman diyoruz ki bu bunu neden örnek verdiniz? Bu fehmu's selefin bak iyi anla abi. Bu fehmu's selefin bu yani temettuatçı örneğini niçin verdiniz ki? O fehmu's selefin Selefi örnek değil ki. Yani bütün selefin görüşü değil ki. Ebubekir ve Ömer birer tane selefi. Bir ta birer tane Müslüman, birer tane Ehl-i Sünnet âlimi, birer tane Büyük sahabenin görüşü O zamanki hatası Tamam mı? O zaman bak tekrar başa alıyorum, soruyoruz Siz Fehm-i Selef hüccet değildir derken Bir tane Selefi'nin Veya iki tane veya 10 tane Selefi'nin Görüş, Fehmini mi, anlayışını mı kastediyorsunuz Yoksa selefin bütününün anlayışını mı? Eğer derlerse Biz Selefi'nin mücerret kişilerin tek tek fehmi bizim için hüccet değildir diyoruz, derlerse biz de onlara diyoruz ki Buna karşı çıkan insan mı çıktı 1400 senedir? Sen Yoksa siz Değil mi böyle bir insan yok hani birisi muha muhatap olur ki senin karşında karşı çıkan Ona tutup bunu reddiye olarak verirsin böyle bir insan yok bir kere Selef'ten bir kişi çıkmış. Bunun tek başına kavli ümmet için hüccettir. 1400 senedir ümmet için hüccet olur. Kur'an-Sünnet gibidir. Diyen yok zaten. Tamam mı? Ehli Sünnet arasında diyen yok. Aklı başında okuyanlar. Yoksa avam çıkar der benim şeyhimin sözü hüccettir kıyamete kadar. Onlardan konuşmuyoruz. Şimdi aramızdayız ya. Heh. Yoksa sen selefin bütününü mü kastediyorsun? Bütününün fehmi Ortak bir anlayışı var. Selef bir mevzuda icma etmiş. Bak şimdi nereye gelecek var. İcmanın hüccet olmadığına geliyor bunlar. Tamam mı? Bak bu lafızlar hepsi icmanın hüccet olmadığına delalet eden lafızlar. Bunları kimse anlamıyor işte maalesef. Şimdi. Yoksa siz Selefin bütününün icmasının mı? Yani bütününün fehminin mi hüccet olmadığını söylüyorsunuz. Eğer evet öyle diyorlarsa o zaman biz diyeceğiz ki o zaman bunu niye örnek veriyorsunuz? Çünkü bu selefin Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh'ın o anki o görüşü bütün selefin ortak görüşü değil ki sen buna selefin fehmi batıldırra örnek veriyorsun. Delil bir kere ona karşı çıkan sahabe var orada yani nasıl o bütün sahabelerin ortak görüşü Bir kere arabanın karşı çıkan sahabe var. Sen hangi ilmi kriterlere hangi ilmi kavaitlere, kaidelere dayanarak bunu söylüyorsun. Yani bunun mevzuyla ne alakası var? Ama bak Allah Kur'an'da diyor ya Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Bak kalplerini mühürlemek sınırlı e, nisbidir Aran abi. Bazen Allah tamamıyla bir kalp mühürlemesi yapar insana. Tamam mı? O insan tutar kafir olarak ölür. Hiç hidayeti bulamaz. Ama bazen de ellerimizle yaptığımız hatalardan dolayı Allah bizim çeşitli mevzularda kalplerimizi mühürler. Tamam mı? Ne söylediğimizi farkına bile varamayız. Bak kalplerimizi mühürler. Ne söylediğimizin farkına dahi varamayız. Ve o mevzuda böyle kendimizi ölünceye kadar hak zannederiz. Birilerini de peşimizde getiririz. O mevzuda sapıtırız. Dediği gibi Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın. Ne diyor Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam? Allah sizin, sizin aranızdan böyle ilmi tutup intiza hemen etmez. Alimleri intiza eden Yerine cahiller gelir. İlim öyle kalkar. Kendilerini de ve peşinden gelenleri de saptırır. İşte bu tip şeyler gündeme gelir. Yani ne kadar ilimden uzak bak görüyor musun? Ne kadar ilimden uzak batıl istidlerler bunlar. Yani işte Allah bazen kalbi mühürler. Hani e, şeylerin de dediği gibi yani âlimlerin de dediği gibi. Âlimler diyor ki, ne kadar e, yani biz mesela bir mevzunu iç, bir mevzu mesela bazı alimlerden nakiller var. Bazı mevzular bizim kafamızı karıştırıyor diyor mesela. Anlayamıyoruz diyor. Daha çok günahla diyorduk. Kesin bize güna gelen günahtan, bir yaptığımız işlediğimiz günahtan dolayı anlanıyoruz. Bu onu daha çok terk etmeye azim gösteriyorduk. Sonra Allah önümüzü açıyordu, fehmediyorduk. Yani hep Bunları anlayamamız kendi ellerimizle yaptığımızdan dolayı. İşte abi sen bu kadar alimlerden uzak durursan, bu kadar alimleri hiçe sayarsan, lafsi olarak istediğim kadar saymadım de. Senin belli koyduğun kaydeler kurallar, tavırlar, fiiller, takrilatlar eğer buna delalet ediyorsa sen alimlerden uzaksın demektir. Kıyamete kadar ben alime yakınım da de desen sen alimlere uzak olan insan sınıfı grubuna dahil olacaksındır ehl sünnetin gözünde kıyamete kadar. Ve kıyamete kadar o noktada buhuz edileceksindir. Bu böyledir yani. Tamam. Şimdi Selef'in fehmi ve Selef'in menheci. Tamam. Şimdi bakıyoruz bunların getirdiği delil ne? Batıl. İkincisi biz diyoruz ki bu hadis Selef'in fehminin hüccet olduğuna delil. Bu hadis Selef'in fehminin hüccet olduğuna delil. Bak şimdi bunlar neye delil getirdiler bu hadisi? Bu Ebu Bekir Ömer İl, İbn Abbas kıssasını neye delil getirdiler? Selefin Fehminin hüccet olmadığını. Biz de bunu neye delil getiriyoruz? Fehmin. Selefin Fehminin hüccet olduğunu. Nakıdı yapıyor. Buna nakıt denir. Hani terse çevirmek delili. Tamam mı? Nakıt denir buna. Şimdi o kadar açık ve net delil var ki burada. Ama tabi alimlere göre açık ve net. Onlar bize beyan ediyor. Biz öyle anlayabiliyoruz. Yoksa biz anlayacak değiliz yani. Öyle açık ve net delil vardır ki burada Selefin Fehmi'nin hücreti olduğuna alimlerinin indinde. Bak nedir abi. Şimdi Ebu Bekir ve Ömer ne yaptı radiyallahu anh'ıma? Yasakladılar. Değil mi? İbni Abbas ne yaptı? Yasak değil dedi. Şimdi Ebu Bekir ve Ömer yasakladığında orada Fehmus Selef olayı var mıydı? Yoktu. Fehmus Selefi yani Se e, Selefiyeyni ve iki Selefi'nin diyelim. Fehmus Selefiyeyni. iki Selefi'nin Fehmi. Tamam mı? O zaman orada o gün Selef, Fehmus Selef diye bir olay yoktu. i̇bn Abbas geldi kime karşı çıktı? Ebu Bekir ve Ömer'e mi karşı çıktı? Bütün sahabelerin ortak görüşüne mi? Ebu Bekir ve Ömer'e. Peki Ebu Bekir ve Ömer'e karşı çıktıktan sonra İbn-i Abbas e, şey Ebu Bekir ve Ömer döndü mü? Görüşlerinden döndüler. Bak, delili anlatacağım şimdi. Peki Bütün sahabeler de ona o şekilde inandı mı? İnandı. Delil, bak şimdi olaya bak. Öyle der demez. Öyle der demez. Bir daha İbn-i Abbas'a karşı çıkıldığına dair bir nas var mı? Ya sen Allah Resulünden delil getiriyorsun, Allah Resulü dedi diyorsun ama bu yasak olmaz. Var mı böyle bir şey yok? Delil ondan sonra bütün sahabeler temettüatçı yapmadı mı? Yaptılar. Sonra tabi'in, tabey tabi'in hala yapmadı mı? Yaptı. Demek ki şimdi... Demek ki selefin fehmi hüccetmiş. Bak görüyor musun? Bütün hepsi ortak görüşü ne attılar? Şu an temettuhacçı diye bir şeyin meşru olduğuna, dinden olduğuna dair icma var mı? Var. Yok mu? Var. Peki İbn Abbas bunu söylediği zaman İbn Abbas'a karşı çıkıldı mı? Bütün bak on bak ondan sonra yani İbn, yani Ebu Bekir Ömer öldükten sonra da sahabeler temettuhacçı yapmaya devam etmediler mi? Ettiler. Yani Hangi sahabenin hangi dönemi geldi, sahabenin hangi döneminde temettü haccı hac yapılmayan bir dönem geldi? Yok böyle bir şey. Demek ki onlar hepsi ortak neyi fehmettiler? İbn-i Abbas'ın dediğin bunun dinden olduğunu fehmettiler. Bak fehimleri nasıl hücretmiş görüyor musun? Fehimleri nasıl hücretmiş? Delil o zamandan sonra bütün sahabeler temettü haccı yaptı. Bütün sahabeler temettü haccı yaptı ve sahabelerin temettü haccı yapması... Onların fehminin, bu mevzudaki fehminin temettü haccının yapılmasının caiz olduğu yönünde olduğunu gösterir. Ve ondan sonra gelen insanlar da bunu takip etmişler ve kıyamete kadar da böyle gidecektir. insanlar bir tayfa olacaktır temettü haccının meşru olduğuna inanın. Ümmetinden bir tayfa çıkacak, hak üzerine devam edecektir. Onlara mukave edenler onlara zarar veremeyecektir diye Nebis-i Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kıyamete kadar olacak. O zaman bu hadis neye delil? Selefin fehminin hücret olduğuna delil. O zaman biz ehl sünnet olarak neyi getiriyoruz delil? Bunu Selefin fehminin hücret olduğuna delil getiriyoruz biz. Tamam mı bu hadisi? O yüzden bu hadisin istilal hiçbir noktası yok. Diyoruz ki bu hadis Fehmus selefeten bahsetmiyor. Fehmus Selefiyeyni iki tane Selefi'nin fehminden bahsediyor. Onun da hata olduğu zaten diğer sahabeler tarafından beyan ediliyor ve onlar da zaten bu görüşten dönüyor. Bu görüşten döndükten sonra Allah sana hidayet etsin. Nasıl buna sen hala fehmuz sebeb dersin? Anladın mı? Hala buna nasıl fehmuz sebeb dersin? Tamam. Şimdi bunu anladık. Şimdi bak. Ne getiriyorlar bunlar? Ey iman edenler. Allah'a ve Resulüne İtaat edin. Yani Kur'an ve sünnet. Diyor ki hani burada Fehmus Selef. Şimdi Kur'an'da şöyle bir ayet var. Onu çok iyi biliyorsunuzdur Diyor ki Allah siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfür mü ediyorsunuz? Şimdi biz bu, bu ayeti delil getirip de Selef'in Fehmi'nin hücceti olmadığını söyleyenlere diyoruz ki siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfür mü ediyorsunuz? Hani biz adaletliydik Selef olarak, hani bir mevzuyu anlamak için o mevzu etrafındaki bütün nasları toplardık, öyle hükme çıkardık. Bu ayeti tek başına ele al, tek başına bu ayet Selefin Fehmin'in hücret olduğuna delir. Bak, biz onlara diyoruz ki, siz bu, sadece bu ayeti almayın, bütün nasları toplayın. Bak, bütün nasları toplayın, o zaman Selefin Fehmin'in hücret olduğu çıkar. Ama, hani nakli yapacağız ya yine bunlara. Bu ayeti birazdan göreceksin, tek başına ele alacağız. Bu ayet başlı başına Selef'ün, Fehmi'nin hüccet olduğuna delil. Tek başına, tek başına. Şimdi... Öncelikle biz ehl-i sünnet olarak aramızda hepimizin hemfikiriz fikiri, hem değil mi? Mesela kim la ilahe illallah derse cennete girer hadisini biz tek başına alsak ne yaparız? Sapık oluruz. Evet. Yani tabiri caizse değil mi? Çünkü neden? Hadiste diyor mu kalple de inanırsa? yok O zaman bir insan dillelâ elâ illallah desin kurtardı. Evet, Ama diyoruz ki topla nasları. İçinde amel olması şart. Kalbin imanı şart değil mi? Ha, o zaman bir selef olarak şunu icma ediyoruz. Bir konu hakkında bütün nasları ne yapacağız? Acaba. Toplayacağız. Güzel. Şimdi bu, bu nas'a dönüyoruz. Bak. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Diyoruz ki güzel kardeşlerim sen kendi kendin de kabul ettiğin bu kaidenin dışına ne için çıkıyorsun? Ne sadece bu nas'a alıyorsun? Allah Kur'an'da müminlerin yolundan da ayrılmanın He? batıl olduğunu be beyan etmiyor mu? beyan ediyor döndüğü yola çeviririz demiyor mu Allah'a güzel, müminlerin yolu ne? ne abi müminlerin yolu? ne? Allah şahit var ya bak Eren abi bu ayeti vechinden yani delalet ettiği manadan çıkarmak için abi elinden geleni yapıyorlar Çırpınıyorlar, çırpınıyorlar, çatlıyorlar, patlıyorlar ama başaramıyorlar. Sadece etrafındaki birkaç kişi buna kanıyor. Yani bu, bu, bu daveti yapanların. Ve olay böyle yürüyor maalesef. Aman o müminlerin yolu işte zaten onlar da Kur'an sünnete uyacaklar bilmem ne. bu Yani gördüğünüz gibi. Yani bu ayeti var ya vecinden çıkarmak için ki İmam Şavi de zaten bunu icma-i delil getiriyor. Yani çıkarmak için elinden geleni yapıyorlar. Neye benzer biliyor musun? Hani bu Mutezile, bu Eş'ari'ane vesaire bunlar ne diyorlar? İşte istiva istila çıkarmak için şu istiva'nın bizim bildiğimiz istiva olmadığını çıkarmak için adamlar elinden ne geliyorsa Hristiyan şehri bile getiriyorlar. Yani Hristiyanlardan şiir getirmişler ki istiva istila demişler diye. Yani elinden gelen her şeyi yapıyorlar adamlar. Zavallar başka bir şey bulamamışlar, Hristiyan şiirlerine sığınmışlar. Yani sırf yeter ki aynı işte buna benzer biliyor musun? Elinden geleni yapıyorlar. Yani şu, şunun icman hücretinden ortaya çıkarmak için. A bak başka bir ayette. Allah Kur'an'da ne diyor? Biz sizi vasat ümmet olarak kıldık. Neden? İnsanlara şahit olasınız diye. Bak demek ki birileri birilerine şehadet eder. Birileri birilerine şehadet eder. Şimdi düşün. Birileri birilerine şehadet ediyor. Kavası kesiliyor. İşte zina etti diye mesela. Birisi birisine şehadet ediliyor. Onun sözü dinden kabul ediliyor. İşte bu rivayet zinciri dediğimiz Birisi birisine şehadet ediyor, o şehadet dediğin şeyin vahiy olduğu söylüyor. Kutuyor diyor ki o sahabe, ne, e, şöyle bir ayet var getiriyor, koyuyor önüne. Sonra musafta topluyorlar vesaire. Bak, demek ki birileri birilerine şehadet ediyor. Bir de bu birilerinin bütün ümmetin olduğunu düşün. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Yani düşün ya, demek ki bu vasat ümmetin bir şeylere şahitlik etmesi sonucu birilerinin kavası bile gidebiliyor. Zina etti diyorlar, dört kişi ya bu bir de yani ümmet de değil. Anladın mı? Demek ki Allah bu tip şeylerde insanlara şahit olasınız diye. Yani bu ümmetin icması, bu ehl sünnetin, bu ortak görüşü Kur'an'daki vahyin günümüze gelmesine sebep olmuştur. Yani birisi çıkıp şöyle diyemez bize. Ya Allah Kur'an'da demiyor mu? Biz indirdik, biz koruyacağız onu. Bu selef olmasaydı, arada da silsile olmasaydı günümüze gelirdi. Bize diyoruz ki ya birisi çıkıp o ayeti sokmuşsa onu biz indirdik, biz koruyacağız. Bunu nereden bileceksin? Değil mi? İşte biz bunu hadisin kârcılarında söylüyoruz mesela. O zaman öyle bakma. Bu adil selef ümmeti var ya. Bu adil selef ümmeti bize bu vahyi getiren, bize bu Kur'an sünneti günümüze taşıyan insanlar. Şimdi birazdan geleceğiz. Kur'an sünneti tek başına okunduğu zaman. Anlaşılıyor mu, anlaşılmıyor mu? Hani diyorlar ya biz insanlara Kur'an ve sünnet okuyun dedik. Sapıtmış bir tane örnek ver. Şimdi dünya kadar örnek vereceğiz sapıtan. Kafir olanlara bile örnek vereceğiz yani. Kafir olmuş adam. Orijinal yani. Kur'an sünneti okuyor, adam kafir olmuş. Bunlara da örnek vereceğiz yani diyorlar ki bu biraz uzayacak yani ders. Menheç dersi bugün biraz uzayacak. İnşallah hayır olurum. İnşallah. bir kere de bunu anlatalım bütün bu işte bahlar, şeyler gitsin. Tamam Şimdi ne dedi Kahve Enson? Eee aldığı zaman. E, e, tamam. <gülüyor> bir yerden yola çıkacak. E, çık, çıkıyorduk ama. He. Şimdi eee dedi ki bu bir sürü yani o kadar çok nas var ki mesela bunlardan işte bir tanesi biz sizi ümmete şahit kıldık. Yani biz sizi vasat ümmet kıldık insanlara şahit olasınız diye. Yani baktığın zaman bütün bu ayetler neye delil? Bu insanların şahitliği. Yani bu insanlar bir mevzuda şahitlik ediyor şimdi. Şahitlik umum. Kişi bazen karşı tarafın adaletine şahitlik eder. Bazen bir hükmünün sıhhatine, subutiyetine şahitlik eden. Yani bu ümmet bir mevzuda şahitlik etmişse evet biz buna şahadet ediyoruz. Biz buna şahidiz ki bu mevzu böyledir. Demişse o hüccettir. Çünkü Allah Kur'an'a diyor ki biz sizi vasat ümmet kıldık. Vasat ümmet biz ehl-i sünnete vasat diyoruz. Bak bizim vasat ümmetten kasıt, kastımız hak üzerine olan ümmet. Yoksa işte Cehmi ibn-i Safvan'ın şeyi değildir yani. Anlatabiliyor muyum? Veya ne bileyim zamakşerinin şeyi değildir yani. Vesaire. Ehl-i sünnettir bu. Allah'ın Sevdiği Allah'ın razı olduğu İnsanlar sınıfından kastılar Allah Tamam mı? Şimdi Baktığımız zaman o zaman siz Kur'an'ın bir kısmını alıp bir kısmına küfretmeyeceksiniz Bütünüyle alacaksınız Ve aldığınız zaman da Selef'in ve Fehmi'nin Hüccet olduğu var Şimdi gelelim bu ayetin Tek başına ele alalım Allah'a ve Resulüne İtaat edersin Allah'a ve Resulüne Diyorlar ki bak Allah Kur'an'da ne dedi? Allah'a itaat edin Kur'an'a Resul'e itaat edin desin Hani Fehmus Selef? Bizde diyoruz ki işte zaten Allah'a, eğer sen Allah'a, ya yani subhanallah, eğer sen zaten Allah'a ve itaat edersen yani e etmek zorundasın ya bu ayete göre. Edersen zaten eğer edeceksen zaten selefin fehmine itaat etmek zorundasın. Çünkü sen Allah'a nasıl itaat edeceksin? Söylediklerini yaparak. Allah da diyor ki, e, ta al sana ümmet. Resul de diyor ki, e, al sana ümmet yani. Anladın mı? Bu ayet başlı başına delildir selefin fehminin hüccet olduğuna dair. Neden? Çünkü Allah'ın Allah'a itaattan maksat Kur'an. Resul'e itaattan maksat sünnet. Sen, i̇şte diyorum, diyoruz ki Kur'an'a itaat et, sünnete itaat et. İşte ben Kur'an'a ve sünnete itaat ettiğim zaman Kur'an sünnet bana diyor ki işte selefin fehmi hücjettir. Al demin okuduğum ayet der. Ben ne kadar iltibas. Bunu kıyasını da mesela hücciyetine, e, hücciyetinin inkarına delil getirirler. İşte kıyas hücjet değildir bizim için. Bak Allah Kur'an'a diyor ki Allah'a ve resuline. İşte ben diyorum ki zaten ben Allah'a ve resuline itaat ettiğim için kıyas kıyası kabul ediyorum. Çünkü Allah neredesidir bana beni kıyasa irşade ediyor. Anladın mı? Bak, ince noktayı burayı buraya tedlis ediyorlar. Bunları hiç gündeme getirmiyorlar, tamam mı? Şimdi ana bak meseleyi öyle bir farklı yerden yaklaşacağız ki, tamam mı? Bak, burada çok ince bir nokta var abi. Şimdi fehm-us selef yazıyorum tekrar buraya bak. Fehm-us selef. Tamam? Çok önemli. Fehmus us selef. Selefin ne? anlayışı. Şimdi abi, Fehmus Selef'in inkarı. Hiç düşündün mü edille-i şer'iyeden neyin inkarına delalet eder? bu Şimdi düşün ki bir insan geliyor diyor ki Selef'in anlayışı hüccet değildir. Fehmus Selef. Aslında Fehmus Selef neyle müteradiftir, neyle eş anlamlıdır? Yani biz bu edile-i biz ehl sünnet olarak 4 kabul ediyoruz değil mi? Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Ee, şimdi bu ehl sünnet buna inanır. Evet. Biz ehl sünnet olarak buna iman ediyoruz. Evet. Peki selef'in fehmi bunların hangisiyle eşanlandı? Hiç düşündün mü? İcma. İcma evet. O zaman selef'in fehminin inkârı neyin inkârı? İcma'nın inkârı. Çünkü neden? Biz fehm-u selef derken bir fehm-u mi diyoruz? Yok. Bizle Fe selefin fehmini mi diyoruz? Böyle diyen insan mı çıkmış ki bu tür ihtilaf gündeme gelmiş? O zaman fehmu selefin inkarı neyin inkarı? İcmanın inkarı. Bak şimdi. Eğer bunlar bize özellikle Türkiye'de var yani bunları söyleyen. Yani dünyanın başka bir yerinde de ben görmedim vallahi. Selefin fehmiyle menhecini ayırmış birbirinden böyle bir selefi dünyada görmedim. Hiç Türkiye'den başka Türkiye'den başka. Tamam? Böyle böyle bir selef, böyle bir selefi selef grubu böyle bir şey hiç görmedim, denk gelmedim yani. Bahreyn'e gittim, Medine'ye gittim. Dünyanın her yerinden insanlar gördüm oraya gelenler. Her yerinden selef âlimleri gördüm. Dünyada ya selefilerin çok olduğu hangi ülke çalarsanız söyle, mutlaka onlardan birileriyle tanıştım yani. Adamlar bunları duydukları zaman var ya, Türkiye'deki selefiliği duydukları zaman şoka giriyorlar. Bazıları gülüyor, bazıları neredeyse. <gülüyor> yani bazıları gülüyor, bazıları hayret ediyor. Biz diyor dünyada böyle selefilik görmedik. Hatta vallahi bazı meşayitler var. Diyorlar ki bunlar, bu sizin söylediğiniz gibi bu tip insana yeni fırka. Bunlar İslam'dan, İslam'da ilk defa çıkmış yeni bir fırka. Bunların şerrinden sakındırıyorlar bizi yani. Böyle bir fırka yok, dünyada böyle bir selefilik gelmemiş. Herkes kendi başına müctehit. Evlerde kütüphaneler Bukhari Müslümlerle dolu. Yani allame cihan. Hükümler çıkarılıyor. Alimler havalara atı, atılıyor. Ahkamlar kesiliyor. Ebu Hanifeler kim? Bunları hepsini gördük yani. Dünyada böyle bir selekilik yok yani. Adamlar şaşırıyorlar yani. Yani ne bu ya diyorlar yani. Tamam. Bak şimdi. Fehmus Selef dedik ki neyin, inkar, e, neyin inkarı? Fehmus Selef'in inkarı? İcmanın inkarı. Şimdi Bu Fehmi Selefi inkar edenlere soruyoruz. Siz, Selefin fehmini inkar ettiniz. Selefin fehmiyle icmai eş anlamlı tutuyor musunuz, tutmuyor musunuz? Bu birinci soru. Eğer tut, tutmuyoruz diyorlarsa, o zaman bunlar Selefin toplu görüşünü ka kastetmiyorlar demektir. Bir tutmuyoruz diyorlarsa, o zaman bunlar Fehmi Selefi'yi yine inkar ediyorlar. Tek tek kişilerin. Fehmini. E biz de ona başta cevap verdik. Onun zaten hüccet olduğunu söyleyen yok. Eğer fehm-i seleften kalsın, e, hayır selefin toplusuysa derseniz o zaman icma ile eşit anlamda. Bunu bir kere anlaşalım. O zaman yeni bir ikinci bir soru gündeme geliyor yeni. İcma hüccet midir? dil midir? Eğer hüccettir dersen kendinle çelişirsin. İki şeyle çelişirsin. Bir- Yani yıllardır biliyoruz yani sizin sadece Kur'an'ın sünnet dediğinizi. Şimdi gelip de icmada hüccettir demeyin bir kere. Onu kimse yutturamazsınız. Hani geçmişte yutturdular ya bize kıyas e, e, hani birilere dediler ki kıyas hüccet değildir. Tamam mı? Kıyas hüccet değildir. Bugün geldi o laf neye döndü? Kıyasdan ne anlıyorsun? Hadi bir onu şöyle bakayım. Şimdi ona döndü. Bırak şimdi onu. Kıyas hüccet midir, değil midir? Tamam mı? Şimdi bu insanlar da soruyoruz. Sen kıyasın inkarını Şey Selefin Fehmi'nin inkarını söyledin. İcma ile eşit anlamlı mı tutuyorsun? Evet derse, hayır derse zaten onun cevabını verdik. Evet derse o zaman ikinci bir soru. Kıyas senin için hüccet midir, değil midir? Şey e, icmanın, icma, ümmetin icması senin için hüccet midir, dil midir? Eğer hüccettir derse, bak iki, iki türlü bakacağız. Eğer hüccettir derse, iki yönden, Bak, hepsi taksimatta. Eğer hüccettir derse iki yönden sen çelişiyorsun. Birincisi hüccettir der, der, diyorsan diyemezsin. Neden? E çünkü senin sadece yıllardır yani bu grubun yıllardır biz ne, ne söylediğini biliyoruz. Kıyas ve e, şey, e, Kur'an ve sünnettir bizim için. Şimdi e, icmaya atamazsın. Bunu kimseye yutturamazsın. Belki birileri yutar ama yutmayan çok insan kalır yani. Boğazında kalır herkesin. Yutmaz kimse. Eğer Hüccet değildir e, eğer e, hüccettir dersen dedik ya bunu yutturamazsın. Böyle bir sana karşı çıkarız. İkinci bir de şöyle karşı çıkarız. Eğer sen kıyasın, sen icmanın e, hüccet olduğunu söylüyorsan o zaman Fehmus Selef'in neden hüccet olduğunu söylemiyorsun. Aynı şeyler. O zaman Fehmus Selef'in hüccetini niye inkar ettin? Var mı e, bir kişinin e, Fehmi'nin hüccet olduğunu söyleyen? Hepsinin ortak görüşünün Fehmi'nin hüccet olduğunu söylüyoruz biz. Eğer hüccet değildir derse şimdi icma. Dedi ki bizim için Kur'an sünnet. O zaman diyoruz ki sen bu naslara ne cevap veriyorsun? Müminlerin yolu. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. vesaire Bak şimdi bu insanlar işine geldiğinde diyor ki ben Ahmet'ten aldım. Ahmet kimden aldı? Ali. Ali, Abdurrahmanoğlu, Muhammed. O kimden aldı? Hasanoğlu İbrahim. O kimden aldı? i̇bn Abbas. O kimden aldı? Nebis Asselam. Kaç kişi var aradılar? Be? Beş. beş kişi. 1 iki, 3 dört, beş. Ne yapıyor adam? Bakıyor bir ravi zincirlerine. Hepsi adaletli. Ne yapıyor? Diyor ki tam bu hadis sahih. Bak işine geliyor ya. Sahih hadisi 5 kişi, kişiye al daha bak. Biz 5 kişiden de bahsetmiyoruz Erhan abi. Ümmetin icmasından bahsediyor toplu yok. Bu adam tutuyor bu 5 kişiyi alıyor. Diyor ki arada ravi zincirleri. Hepsi sahih. Tamam o zaman bu Nebi sallallahu aleyhi ve olmuştur. Bak nasıl hücret olarak alıyor. Diyoruz ki sen bu bir kere hadis usulünle bile çelişiyorsun sen. Yani beş kişi şahitlik etmiş, bu nebi sallallahu aleyhi gelmiştir diye, o ondan, ondan, ondan, bunu alıyorsun. Ümmet icma etmiştir ki bu, Allah Resulü bunda böyle düşünüyordu, onu almıyorsun. Allah Resulü olsaydı bu konu hakkında böyle hüküm verirdi, onu almıyorsun. Yani icmayı almıyorsun. E biz Senin gibi bak, sen beş kişiyi hücret kabul ediyorsun. Yani biz ümmetten bahsediyoruz. adam Bu adamın da çelişkisidir yani. Sen tutur, ravi zincirlerini al ama ümmetin bir mevzudaki icmasını alma. Yani ha, bunlar ikisi aynı şeydir, birisi ayıramaz. Yani ravi zinciri e ayrı bir mevzu, hüküm beyan etmek ayrı bir mevzu. Nasıl ayrı bir mevzu? Hangi mantıkla, hangi kriterle ayırıyorsun sen bunu? O demiş ki Allah arasından bu gelmiş, bu beş kişi ona şahitlik etmiş bu rivayet zincirleri. Ümmet de şeye şahitlik etmiş, bu dinde böyledir, buna şahitlik etmiş yani. Ebürü daha da azim yani ikincisi. Tamam, şimdi o zaman biz diyoruz ki eğer ümmetin icması hüccet değilse, Ümmetin icması hüccet değilse. Bak nereden yaklaşıyoruz herhalde. Çok ince bir nokta var. Hüccet değilse eğer ümmetin icması bizim için hüccet değilse. Ne yapacağız biz bu ayetleri abi? Müminlerin yolunu ne yapacağız biz? İki. Eğer ümmetin icması hüccet değilse. Yüzlerce senedir günümüze kadar gelen bütün alimler. Bütün alimler icmanın hüccet olduğuna da icma etmişlerdir. Bak, ic icmanın hüccet olduğunda icma etmişlerdir. Değil mi? Şimdi bu adam bize ne diyecek? Ya alimlerin icmanın hüccet olduğunda icma etmeleri ne delalet eder ki? Zaten ben icmanın hüccet olmadığını söylüyorum. İcma etseler ne olacak ki? Değil mi? Bak, mantıklı biraz. Biz de onlara yaklaşırız. Diyoruz ki bak, Allah Resulü'nün, Allah'ın vere sünnünün hüccet olarak kabul etmediği bir şey hüccet saymanın hükmüdür diyoruz şimdi bunlara soruyoruz. Tek bir şey söylemek zorunda. Dalalettir demek zorundalar. O mevzuda dalalete düşmüşlerdir demek zorundalar bunlar. Aksını söyleyemezler. Çünkü neden? Ya Allah bir şey hüccet saymayacaksa hüccettir diyeceksin ya kuran sünnet gibi. Yani böyle bir şey mi olur? Değil mi? Bu buna bir kere sapıklık demek zorundalar. Hatta küfür bile denebilir. Tamam mı? O zaman biz bunları diyoruz ki tamam. İcmayı, bak yazıyorum. İcmayı, hüccet kabul etmek, kabul etmek, etmek dalalettir. Tamam O zaman soruyoruz bunları. Dalalettir. Bütün bu yüzlerdesi nedir? Bütün alimler dalalette miydi? Bütün bu ehli sünnet alimleri. Bak İbn-i Teymiye ne diyor? In, ee, nasıl lafı sıkılınıyordu? Enne ehle sünneti vel cemaati. يقيسون الناس والاقوال بهذه الاصول الثلاثه الكتاب والسنه والاجماع قصده diyor ki İbn Teymi insanlar başkalarını şu 3 ile itibarlarlar. Kitap, sünnet, icma. Ehli sünnet diyor. Böyle itibarla demek ehli sünnetin görüşü. Ehli sünnetin şeyidir bu. Eee yani ehli sünnetin eee kabulüdür bu icmanın hüccet oldu. O zaman soruyoruz bunlar bu İbn Teymiyeler bunlardan önceki alimler hepsi gelmişler. Yüzler içindedir hepsi delalet demiyor. Hepsi hatalı mıydı? Hepsi sapık mıydı? Hepsi Allah'ın hüccet demediği bir şey hüccet mi dedi? Yani nerede o zaman bu selef ya? Mahvoldu zavallı bu selef. Hani anası aldı derler ya argo bir tabirle. Yani mahvoldu bu selef ya silindi tarihteniz. Zavallılar gittiler. Çok büyük bir cürüm işlediler. Çok büyük bir sapıklık işlediler bunlar. Ümmette hüccet olmayan bir şey hüccet kabul ettiler. Bunlar mahvoldular ya. Bak İbn-i Abdülber'e bak. İbn-i Teymi'den kaç yüz sene önce çok eskilere bak Selef dönemine. İbn-i Abdülber'in icma olarak zikrettiği iki cilt kitap var. Yani iki cilt kitap alınmış icmaların toplandığı. İki cilt kitap telif edilmiş bugün ya. O kadar çok icma icma icma icma var diyor yani. Yani Selef hepsi icmayı kabul ederdi. Bak i̇bn Abdülber'in temidine bak. Hepsi nasıl kabul ederlerdi? İmam Ahmet ne diyor? Eğer senin bir konuda imamın yoksa onu terk et bak. Bunu kim? İbn-i Recep'ül Hanberi Ee, İmam Ahmet'ten yani bunlar bak hepsi İbni Teymiye diyor ki mesela İbni Teymiye eğer diyor ki bir konuda Selef'in te, bir konuyu anlattığın aynı o, o Selef'in tefsirinde yoksa yani Selef'in tefsirine muhalefetse Selef'in a, dışında yeni bir kavirse o sapıklıktır diyor yani baktığınız zaman bütün alimler Selef'in fehmini hüccet kabul etmiş icmasını hüccet yani bütün bunların hepsi sapıktı diyelim ki bu kişiler dediler ki evet sapıktı Mesela. Çünkü dolaylı yönden bunu söylüyorlar biliyor musun? Çünkü ben davetçi birisiyle konuştum. Dedim ki mesela bütün alimler bu namazı taksim etmişler. M mekruh vardır, mendup vardır, müstehab vardır. Hatalı mı? Hatalı olmazlarsa böyle demez dediler. dedi Bak hepsini hatalı kabul ediyorlar. O yüzden bugün bize bak bunu yutturamazlar Arın abi. Biz alimleri takıyoruz onlara hatalı demiyoruz. İşte onlar bu konuda sapmış demiyoruz. Bunları yutturamazsın. Tarih bunları yazacaktır. Abi bak öyle bir şey söylersin ki tarih onu yazar ve bir de onu silemezsin. Yani siz dolaylı yönden alimler sapıttı diyorsunuz. Ben bunu böyle inanırım. dünyada gelse ben gördüğüme, duyduğuma şahit olduğuma inanırım. Tamam mı? Yaşadığıma inanırım. Adama soruyorsun ya hocam bütün bu alimler hata mı yapmış bu konuda? Hata yapmasalardı birisi şartına 5 demezdi, birisi rükülüne 6 demezdi, birisi 4 demezdi diyor şimdi. Ben diyorum ki bak rükmüne 4-5-6, namazın rükmüne 4-5-6 bu aradaki itilaftan bahsetmiyorum. Meselenin aslından bahsediyorum. Yani namazı rükmülere bölmek, müstahhaplara bölmek bunlar hatalı mı? Yüzlerce senedir alemler hata mı yapmış? Tekrarle, hata olmasaydı biri 5-6 demezdi. Bak lafızdan kaçma. Ama ne demek işte hata etmiş. Diğer bir tabiriyle dolaylı yönden sapıtmış. Neden? Çünkü hepsi bir batılda birleşmiş demek. Tamam mı? Bak şimdi. Nasıl bakıyoruz olaya tekrar? Şimdi bunlara tekrar soruyoruz. Diyoruz ki bu ümmetin bu icmasına sen dedin ki diyelim ki batıl. Evet batıla icma etmişlerdir bunlar. İcmai hüccet sayarak, kıyası hüccet sayarak bunlar batılı kabul etmişlerdir. Allah'ın hüccet bir şeyi abi. Hüccet kabul etmek ne demek ya? Küfre götürür adamı. Tamam mı? Yani bunlar tabiri caizse şunu söylüyorlar. Bak bir insanın illa lafız olarak kullanması gerekmez. Demin dediğim gibi bir insan... Geliyor namaz kılmıyor. Diyor ki abi ben namaz kılmıyorum demedim ki. Deme istediğin kadar deme. Kılmıyorsun işte. Anladın mı? Veya sen tut e, birini kışkırt birisine de o e, karşı kışkırt kışkırt kışkırt. O da onu dövsün. Söyle ki ya ben onu döv demedim ki kışkırt. Anladın mı? Yani bazı delaletler vardır. Bunda millet tabirca ise keriz yani. Bunu anlıyoruz. Bu kadar şey değiliz yani. Yani bunlar... Bunlar şunu dolaylı yönden şunu söylüyorlar Bu alimler bu mevzuda sapıtmış Dalaletteler Ve demek zorundalar çünkü bu Yani bu onların sözlerinin lazımıdır Çünkü bunlar diyorlarsa kıyas hüccet değil İcma hüccet değil diyorlarsa Onların lafzının lazımı nedir Bak Lafzlarının lazımı nedir abi Yani kıyas ve sünneti kabul eden o mevzuda Dalalete düşmüş demektir Ya biz alimler dalalete düştü demektir Ya abicim sen bak yapma Adaletli ol adaletli İnsana ehli sünnette adalet va vasfı aranır. Sen bir kere bu mevzu dalaletse o zaman ehli sünnet de bunda bunu hepsini toplu kabul etmişse bu ehli sünnet bu mevzuya da dalalete düşmüştür demek zorunda olur. Ki bunlar bazen bu pisliklerini dışarı vuruyorlar. Vurmuyorlar mı abi? Vuruyorlar. Diyorlar ki ilk kıyası yapan şeytandır. Bunu demiyorlar mı abi? He bak ya düşüyorsun oltaya sen. Bundan hiç böyle yani adalet dolu evet de ki abi ben dedim ama dönüyorum. Bak bunu desen sana kimse bir şey demez. Ama ben demedim, ben böyle demedim, kıyastan ne anlıyorsun ona bağlı bunları dersen insanların sen kalbinde nefret oluşturursun. Kin oluşturursun ve birileri bunu yutmaz. Ve o yutmayan insanlar kıyamete kadar sana buğz eder ve uzak durur senden. Bunu yutturamazsın. Yıllardır biz kıyası ilk yapan şeytan örneğini niye verdin o zaman abi? Eğer sen dalalette değil, dalalet ismini vermiyorum buna diyorsan, bilmem şöyle böyle diyorsan. Niçin bu örneği verdin sen? İlk kıyası yapan şeytandır. Kim sana bu ehliyeti verdi? Senin ilmin ne? Ne kadar Arapça biliyorsun? Hele gel bir namaz kıl bakayım benim önümde. Sen doğru mu namaz kılıyorsun? Kıyası inkar edenlerin çoğu namaz kılmayı bilmiyor. Çoğu. Neden? Çünkü çoğu Kur'an-ı Kerim'i tecrütlü okumaktan haberdar. Tecrütlü okumaktan habersiz maalesef. E fatihaları sakat olabilir. Ha deriz ki cehalet onların için özürdür elhamdülillah. Biz mücadete özür kayıyoruz. Hadi namazlarını sahip diyoruz. Size bir adaletlik yapıyoruz yani. Anladın mı? Yumuşak davranıyoruz. Önce namaz namazınızda bile sarkıtlık var yani. Allah'tan korkun da yani bu kadar böyle sapık laflar adaletsizce kinli laflar söylemeyin ya. Biraz insan söylediğinin ne olduğunu düşünür bilir yani. Kıyası da ilk şeytan yapmıştır. Geleceğiz biz bunlara kıyası ilk yapmış şeytan nasıl bir kıyas yapmış. Ha, o zaman şimdi geliyorum mevzuya. Bunlar o zaman diyorlarsa ki bu dalalettir abi kıyası kabul etmek. Ki bunu bugün biz yazılan fotokopilerde de görüyoruz. Şeytanın ameline örnek veriyorlar. Bilmem kıyası, insanların satmasına sebep tarih boyunca kıyastır diyenler. Bunları fotokopilerde görüyoruz. Tarih yazdı. Bunları internet ortamından da silseniz. Kağıtları yaksanız da insanların zihninden artık silemezsiniz. Bir şeyle silersiniz bunu. Döndüğünüzü beyan edersiniz. Herkesin önünde tövbe edersiniz. İnsanlara anlatırsınız. Ve artık aksi yönde davete başlarsınız. O zaman adaletli olan herkes sizi kendi dünyasında affeder. Allah da zaten dilerse affeder. Ve adaletli insanlar da affeder. Bizim meselemiz kişisel değil. Bizim meselemiz dini. Kişisel benim ne sorunum olabilir abi? Yani ben diyelim ki bana çok da yanlış yapsa Allah için birisi benden özür diliyorsa ben nasıl bunu reddederim ya? Bir kere bu Müslümanla sığmaz. Anladın mı? Bir kere Müslümanın Müslümana küs olması caiz değil. Anladın mı? Ama arada dini mevzu varsa işte uzak durulur. O ayrı bir bak. İnsanlar burayı anlasınlar. Yoksa bizim birilerinden uzak durmamız kişisel değil. Allah şahit kişisel olsa ben kendim ilk giderim ya. Elini öperim kimse o yani. İnsanlar burada anlaması lazım bizi. Kıyamete kadar bu buz aramıza devam edecektir Böyle düşünenlerle bu mevzuda. Karşı tarafta iman ve küfür varsa, şey, e, iman ve bidat varsa o adamda bizim sevgimiz ve buzumuz birleşir. Ehl-i Sünnet olarak. Bidatına buz ederiz, imanına imanını severiz, Müslümanlığını severiz. Ama o bidatına bakarız. Kendisinden uzaklaştırmamızı gerektiren bidat mı, değil mi? Ona göre ona muamere ederiz. O yüzden ben onu daha çağırdım, o gelmedi. Böyle şeyler yok yani ümmette, tamam mı? Böyle şeyler yok. Yani bu bidat olayı, din da hatır gönül olayı değil yani. Heh. Şimdi bunlara soruyoruz, daralet mi? Bu bidatı, ücret kabul etmek icmal. Daraletse o zaman yine kurtulamazlar abi. O zaman onlara nasıl yaklaşıyoruz? Nebis Aleyhisselam diyor ki, La teçtemiyum, ümmeti alâ der. <gülüyor> Benim ümmetim daralet üzerine... Birleşmez. Nerede bu hak taife abicim? Şimdi 1400 seneden bugüne kadar bize bir taife getireceksiniz şöyle. Arada gelmiş bir taife ve o taife devam edecek günümüze kadar. Hadi siz Türkiye'de yaşadınız. Diyelim ki en büyüğünüzün yaşı 70-80-90. Tamam mı? Sizin gibi düşünün. Bu ölmeden önce. Diyorlar ki Şeyh Mukbil mesela. Ona da geleceğiz. Şeyh Mukbil'de doğmadan önce. Nerede bu hak taife abi? Şeyh Mukbil'de ağızlarına birileri sakız yapmış. Şeyh Mukbil, Şeyh Mukbil, Şeyh Mukbil. Şeyh Mukbil ölmeden önce. Nerede bu hak tayfa abi? Allah diyor mu ki Şeyh Mukbil'den sonra çıkacak bu taifi? Kıyamete kadar hak bir tayfa olacak. Nerede bu hak taifi? Kıyasının hücciyetini inkar eden. İcmanın hücciyetini inkar eden. Nerede bu hak taifi? Şimdi getireceğiz onların şüphelerini. İşte Selef'ten var kıyasını inkar eden. Bir tane yok ya. Hani bir tane de çıkmaz mı abi? Ya düşün bir çuval pirinç var. Milyonlarca tane var. Yok, bir tane mi tane bozuk çıkmaz abi? Bir tane mi tarz çıkmaz şimdi? Bak ben onu iddia ediyorum. Bir tane yok. Adam akıllı büyük halim olup da şereften böyle bir tane yok ikresini hüccetinin inkar eden. Şimdi bakıyoruz buraya. Tamam. Bunlar delalette miydi? Delaletteydi. Şimdi lafızları bunlara giriyor. İstediği kadar biz delalette demiyoruz ya. Dalalettesin. Lazımı kavlihim dalalettir abi. Söylediğinizin lazımı dalalettir. Çünkü çünkü delil ne? Bazıları zaman zaman ağzlarından kaçırıyorlar bu pisliği. Delalet olduğunu. Ve işte kıyasın, şeytanın şeyle örnek veriyorlar, ameliyle. Ondan sonra neyle örnek veriyorlar? Diyorlar ki bu, bugün bu insanların sapmasının sebebi günümüze kadar gelen insanların sapmasının sebebi ne, neyi örnek getiriyorlar? Kıyası örnek getiriyor Yok mu birileri ben kıyası kabul edenlerin haramı helal helale haram yaptığını söylerim diyenler Türkiye'de yok mu? Var. Ve kimi örnek veriyorlar? 50 sünnet alimlerine örnek veriyorlar. Bak haramı helal helale haram yaptı. Demek ki delaletli olduğunu söylüyorsunuz. Bazen o pislik kaçıyor ağızdan. Tamam Bazen o pislik kaçıyor ağızdan. Ama işi serdiğin zaman önüne biz onlara daralet demeyiz. Biz onların yaptığına daralet demiyoruz bilmem ne. Bunu gündeme getiriyorlar. Bu yemez. Bunu, dediğim gibi bunu tarih yazmıştır. O zaman diyoruz ki nerede bu hak taifi? Getireceksiniz abicim bu hak taifeyi. halde kendinizle çelişirsiniz. Tamam mı? Aksi halde kendinizle çelişirsiniz. Şu tahtayı sileyim. Evet tamam Tamam Buraya kadar anlaşıldı. Şimdi bak bugün biz kıyasın hüccet olduğuna dair bak, veya icmanın hüccet olduğuna dair böyle delilleri serdetme babında yaptığımız bir ders değildir. Evet. Tabir caizse biraz şey babında yani olaya adam akıllı bakma babında biz olayları serdileceğiz. Yoksa delil aradıktan sonra dünya kadar delil var. Evet. Saydık bir iki tanesini. Akledene bir tane de yeter. Küfretmek isteyene ister Kur'an'ın musrafını hepsini getir ister bir ayar getir aynıdır. İman eden için de aynıdır Hadi bu önemli değil. olaya biz biraz farklı bakış açısıyla bak bakmak için tamam mı öyle evet. şey anlatıyoruz evet. ya yani. Evet şimdi bak Aran abi şöyle bir lafız var bile mesela getirilen şüphelerden getirilen şüphelerden şöyle bir lafız var Bir de bu e, şarj ne kadar yetecek bilmiyorum ama bir terse kaldığı yerden ikinci bir dosya açız Tamam dursun abi inşallah ben bu arada bakalım şimdi yaptık. Onu birleştireceğiz inşallah. Tamam. İlkeyle birleştireceğiz. Tek dosya gibi olacak inşallah. Evet. Şimdi bak. Şunu söylemek istiyorum abi. Şimdi kıyas. kıyas Şu kıyas var ya şu kıyas. Şunu biraz açalım inşallah. Bak. Şimdi yazıyorum şuraya kıyas. Bakalım. Bugün günümüzde birileri çıkıyor diyor ki. en böyle şey şüphelerinden bana bana bana göre Allahu Alem yani en saçma şüphe ve en gülün şüphe ve en ilimden en uzak olan ve hayret verici bir şüphe. Çok hayret verici bir şüphe. Diyorlar ki ben kıyası inkar ederek dinden neyi inkar ediyorum? Bak abi ben kıyası inkar ederek birinci nokta. Dinden neyi inkar ediyorum? Bir. Hangi haramı helal? Hangi helale haram ediyorum? Bak şimdi ne kadar zayıf, batıl bir şüphe olduğunu göreceksin şimdi. Ben kıyası inkar etmekte dinden neyi inkar ediyorum? Hangi helale haram, hangi haramı helal ediyorum? Tamam, burayı anladık. Şimdi bu çeşitli şeyler. Diyorlar ki aksine biz kıyası kabul edip, haramı helal, helali de haram yapanlara örnek verebiliriz diyorlar. Yani daha böyle biraz şöyle yakın bir tabirle şöyle söyleyeyim bir de. Diyorlar ki biz kıyası inkar etmekle dinden bir şey inkar etmiyoruz. Ne bir haramı helal etmiş oluyoruz ne de bir helali haram etmiş oluyoruz. Ama biz kıyası kabul edip de bundan dolayı nice insanlara örnek veririz ki haramı helal etmişler Helali de haram etmişler. Sonra bu lafzı birileri de taklit ediyorlar. Ve böyle her yerde söylüyorlar bunu. Bak şimdi. şimdi. bunların haramı helal ve helale haram yaptıklarını ispatlayacağız bir kere. Bu bir. Hem de söyleyen herkesin. Bak bu lafı söyleyen herkesin haramı helal ve helale haram yaptığını ispatlayacağız şimdi. Bu bir. İkincisi. Kıyası kabul edenlerin helale haram haramı da helal yapmadığını ispatlayacağız. ve olaya üçüncü bir yönden daha bakacağız. Bugün bu lafı söyleyenlerin hepsi istisnasız tanıdığım kadır, tanıdıklarından söylüyorum, istisnasız hepsi haramı helal yapıyorlar. Helali de haram yapıyorlar. Ben istisna görmedim varsa o bu lafımı muhatap almaz olur biter. Değil mi bu kadar. Şimdi Bak şimdi Eren abi. Öyle bir adaletsizce söylenmiş bir cümle ki. Ha, öyle bir adaletsizce söylenmiş bir cümle. Şimdi biz seninle iyi dinle Bak meselenin mantığını iyi i̇yi, iyi düşün. Bak şimdi nereden yaklaşıyoruz mesele. Çok ince düşün mesleleri. Şimdi Eren abi biz seninle böyle biraz abartarak söyleyeyim ki mesele anlaşılsın. Tamam böyle biraz sallayayım. iyice bir sallayayım şöyle bir. Abartayım yani. Şimdi Eren abi ben Sen buradan çıkıp gidiyorsun evine, işine. Sultanahmet'e gidiyorsun, çalışıyorsun. Oradan akşam evine gidiyorsun. Benim hanım da diyor ki ya e, işte Erhan abi hanımla çağır tanışayım. Bir davet et biz de gelsin, anlatırsınlar. Ben de seni arıyorum. Diyorum ki Erhan abi gelir misin abi bizim eve? Ne alakası var başım çok alakası var. Ben diyorum ki gel Erhan abi. Bizim eve bu akşam buyurun gelin. Sen diyorsun ki tamam inşallah. Çay içmeye geleceksin bize. Geliyorsun. Ve benim bir tane arkadaşım var Suud'da. İsmi de Ömer. Libyalı bu çocuk. Sen hayatında benden onu hiç duymamışsın. Çocuğu da hiç tanımıyorsun, görmemişsin. Senle burada oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ve dini bir mevzu, dini mevzu açıldı. Mevzudan, mevzuya atladık. Kıyasa da geldik. Tamam mı? Ben de diyorum ki... Erhan abi, benim bir tane Ömer diye bir arkadaşım var. Bak, meseleyi çok iyi düşün abi. Mantıklı düşün. Benim bir tane Ömer, Ömer arkadaşım var Libya'da. Hadi... Sen kıyası kabul ediyorsun hüccet olarak. Ama o Ömer var ya benim arkadaşım. O Ömer kıyası hüccet olduğunu inkar ediyor. Ben de onun gibi düşünüyorum. O arkadaşım gibi düşünüyorum diyorum sana şimdi Erhan abi. Hadi Erhan abi. Cesaretin varsa, gücün yetiyorsa bana bir örnek verdi. O Libyalı Ömer. Tamam mı? O Libyalı Ömer kıyasının hücciyetini inkar ederek dinden neye haram neye helal kabul etmiş. Örnek ver abi. E ne bileyim diyeceğim adamı tanımıyorum ki nereden bileyim. Ne bileyim görüşlerini hangi mevzudanı diyor. Ha, bütün görüşlerini bileceğim ki söyleyeceğim. Abi seni Ömer mi ilgilendirir yoksa mesele mi ilgilendirir? Mesele ilgilendirir. Yani senin burada itibar alacağın kıyasın hüccet olup olmadığı mı yoksa kişilerin mücerdet e, fikirleri mi? Kıyasını ücret olup olmadı. Seni ilgilendiren o adam heleli haram. harama helal etmiş. Bana ne? Bak şimdi. Diyorlar ki ben. Birileri diyor ki ben dinde he, kıyası kabul inkar etmekle neyi haram neyi helal kabul ediyorum. Ben diyorum ki nereden bileyim? Nereden bileyim abi ben seni? Görüşlerini ne kadar bileyim? Bildiğim görüşlerinde yok. Bildiğim görüşlerinde yok diyelim. Ki var da örnek vereceğiz yani. Bildiğim görüşlerinde yok. Ben seninle sabahtan akşama kadar oturacağım. Senin İslam'da e, taharet, namaz, zekat, oruç, haç, buyu, alışveriş, nikah, talak, faiz, riba bunlardaki bütün görüşlerini A'dan Z'den hepsini bileceğim ki ha onun aralarında acaba var mı yok mu ki bileyim. Ya gaybi bir şeyi ben nereden bileyim abi? Sen benim kalbimde geçen şeyi soruyorsun abi. Hadi kalbimden söyle bakayım Erhan abi. Ben bir rakam tuttum. şöyle bakayım kaç. Buna benzer yani. ya bu Böyle bir mantıklı soru olur mu? Ben neye haram neye helal kılıyorum? Biz diyoruz ki kıyasının inkarı bir şeyleri haram bir şeyleri de helal. Haramı helal veya helali harama götürür. Bak kıyası bir insan hücretini inkar ederse haramı helal ve helali haram eder. Bu kaidedir. Ha bu sende var mı yok mu ben nereden bileyim? Allah Allah işim gücüm yok senle mi oturacağım sabah akşam? Sen misin benim mukatabım yani? Yani dinde benim işim gücüm yok sabahtan akşama kadar. Ali ne demiş, Ahmet ne demiş, Mehmet ne demiş? Buna bakacağım yani. Ben neyi haram neyi helal kabul ediyorum? Bana ne? Beni ilgilendiren abi bir insan kıyası kabul ediyor, reddediyorsa evl-i sünnetinin dışına çıkmıştır o mevzuda. Beni burası ilgilendirir. Sen kaç tane kabul etmişsin ne bileyim ben ya? Sen biliyor musun abi sabit çizmeli Mehmet Ağa? E, dinde ne haram? Recep Tayyip Erdoğan kıyasını inkar ediyor abi. Hadi. git bu Örnek ver Recep Tayyip Erdoğan kıyasını inkar etmekle neye haram neye helal kabul etmiş. Ne bileyim ben. George Bush kıyasını inkar ediyor. Neye haram neye helal kabul Ne bileyim ben. Ha, yani böyle saçma bir şey mi olur ya? Ben kıyasını inkar etmekle işim gücüm yok abi. Seninle sabahtan akşama kadar konuşacağım tek tek. Buna helal mi diyorsun haram mı? Helal diyorum. Bu, bu haram. O, o helal. Bunun sonu gelir mi ya? Nereden bileceğim ben? Şimdi, diyorlar ki bak şimdi abi. Ama önce orayı olayın bu mantıkı yönünü kavradın değil mi abi? Diyorlar ki ama ben kıyası inkar edenlerin bak şimdi ben kıyası inkar edenlerin dinden haramı helal helali haram kabul edenlerin. Haramı helal helali de haram yaptığını örnek vere, veririm diyorlar. Ve genelde de birileri tutuyor Şeyh Binbaz'ın Mesela örnek veriyorlar. Şeyh Binbaz mesela. Günümüzden biraz da örnek verelim ki sonra bu şey yapmasınlar. Yani biz alimlerimize laf atmıyoruz. Onlara davet edemiyoruz. Heh. İşte Şeyh Binbaz ne yapmış? Kadının araba sürmesine ne demiş? Haram. E kadının araba sürmesine haram demiş. Halbuki kadının araba sürmesi neymiş? Helal. Tabi canım helal ya. Çok helal oluyor. Helal. Kadının araba sürmesi de helal diyorlar şimdi. Tamam mı? Hıh. Diyorlar ki bak Binbaz helal olan kadının araba sürmesini helal olan bu araba sürmeye neden haram demiş. Kıyastan dolayı. Çünkü demişler ki fitne. Fitneye kıyas etmiş. Ve o zaman haram demiş. Demek ki kıyas ederek burada haram. O zaman baktılar biz kıyasın. Bak buna şimdi 30 bin. <gülüyor> 30 bin diyor lan. <gülüyor> Cevap vereceğiz buna. Ama biliyorum ya ben var ya yemin ediyorum şaşırıyorum ya. Allahu Ekber yani var ya hani Allah insanın kalbini bu kadar mı mühürler ya? Yani bu kadar mı ilimden uzak olur? Bu kadar mı? Bak bunların hepsi neden kaynaklanıyor biliyor musun abi? Hani alimden, selefin, fehminden uzak duruyorum yemin ediyorum kalbin mühürlenmesinin en büyük sebebi. Delil ney buna biliyor musun? Bak seleften uzak olan herkes herkese bak bir, bir yerlerde sapıtmışlar. Bütün bu fırkalar neden çıkmış? Selefin fehmi gibi fehm etmedikleri için. Allah kalbi mühürlüyor ceza olarak. Alimleri küçük görmenin, uzak durmanın alimlere böyle bu pis iftiraları, bu pis söylemleri söylemenin haramı helal helali haram etmiş diyor Binbaz'a. Ya bu nerede kaldı içtihat? Hani hakimin içtihadı? Allah Resulü bu Binbaz'ın yaptığına ecir veriyor ya. İşte hata etse bile ecir veriyor. Sen buna haramı helal helali haram yaptın diyorsun ya. Sübhanallah. Ve ilmi hiçbir yönünde yok. Bak şimdi abi. Kadının araba sürmesi haram mı helal mi? O Binbaz. Bir kere Binbaz'ın fetvası isabetli. Onu tartışmayacağız. O fıkhı muydur. Tabi ki araba sürmesi haram. O belli zaten. Tamam mı? Ama biz onu konuşmuyoruz abi. Şimdi fıkıh yönden konuşsak zaten sizin tutunacak hiçbir yanınız yok. Orada haram ol, olduğunu çok güzel ispatlarız. merak or, or, or, or, or, Orada hiç bizim elhamdülillah bir şeyimiz yok yani. Şüphemiz yok yani. Tamam mı? Binbaz orada Allah'ın izniyle isabet etmiş. Ondan sonra gelen alimler de ona tabi olmuş Suud'da zaten. O önemli değil. Ama mevzu bunun haram olduğunu, olmadığını tartışmak değil. Tamam mı? Mevzu bunun haramlığı veya helalliği mevzusu değil. Mevzu burada yapılan menhece abi. Bak şimdi. Diyor ki ben kıyas yapanın haramı helal helali de haram yaptığını örnek veririm. Bin bas. Haramı helal helali de haram yapmıştır. Kıyası örnek verir. Şimdi Erhan abi ben sana bir tane örnek versem bir tane ilim ehlinden alim. Meseleyi iyi düşün bak. Ve bunları hiçbir yerde duyamasın kolay kolay bu söyleyeceklerimi. kıyası her Şimdi e, ben sana bir örnek versem. Bir alimden. O alim e, edile-i şer'ye ikidir diyor. Sadece Kur'an ve sünnettir diyor. Ve haramı helal helali de haram yapıyor. Sen buna buna nasıl bakarsın abi? Kur'an ve sünnette mi hata ararsın? Yoksa o alimin Kur'an ve sünneti yanlış kullanılarak vardı sonuç mudur dersin? He? İkincisi. Peki abi, hayır ben diyorum ki birinci abi, burada Kur'an ve sünnetten kaynaklanmıştır bu hata. Bu adam çünkü neden edille işareti? 2 diyor abi. Haramı da helal yapmış, helali de haram yapmış. O zaman edille işareti Kur'an ve sünnette bir problem var haşa. Bunu söylemem olur mu sence abi? He? Neden olmaz? Abi o benim anlayışımdır değil mi? Tabii. O adamın anlayışı. O adamın hak olan Kur'an ve sünneti batıl olarak kullanması. Evet. Hak olan Kur'an ve sünnetten batıl olarak istilertmesi. Evet. Diyelim ki şimdi Binbaz'ın aynı mesele aynı bak. Binbaz'ın kadınların araba sürmesi haram olduğunda isabet etmiştir diyoruz. Bak ben bunu böyle kabul ediyorum. Ben fıkhı olarak buna böyle inanıyorum. Ama diyelim ki bunların dediği gibi hakikaten helal ama haram etti. Bu ne yaptı abi? Hata etti. Şimdi burada Edille-i Şer'ye kıyasta mı şey arayacağız? Yoksa Binbas'ın kıyası yanlış kullanmasında mı? Kıyası yanlış kullanmasında anlayacağız tabi. Anladın mı? Neden? E çünkü bir adam şimdi tutup bugün sadece Kur'an sünnet deyip de örnek vereceğiz birazdan Kur'an sünnet deyip de haramı helal helal haram yapanlara hem muasırlardan günümüzde hem de geçmişten. Haram Bunda abi Edile-i kendisinde mi hata aranır yoksa o Edile-i yanlış anlamakta mı? Eğer Edile-i kendisinde dersen o zaman abi sen Kur'an sünnet sadece Kur'an sünnet deyip de e, haramı helal helali haram yapanlar var. O zaman ben de bugün çıkayım diyeyim diyeyim abi hadis inkarcıları gibi. Edile-i Şeriye 1'dir. Edile-i Şeriye 2 diyen Edile-i ben Kur'an derken neye haram neye helal yapmışım ama ben edille i Şeriye 2 derken... İki diyenlerin harama helal helale de haram yaptıklarını örnek veririm derse ve bir tane de örnek verirse şimdi Kur'an ve sünnette eksiklik mi arayacağız? Ya böyle bir mantık olur mu abi? Allah nasıl insanların kalbini mühürlemiş, nasıl böyle düşüncesizce, batılca laflar tasarruf ederler ya? Ya nasıl adaletsizce, insafsızca bu tür laflar söylerler ya? Ben kıyası kabul edip de, kıyası kullanarak, e, Kur'an ve sünneti kullanarak da harama helale helal, haram yapan yok var. Ya bugün bütün fırkaların hepsinin delili yok mu kendine göre Kur'an ve sünnetten? Ama batıl işsizler yapmış. Şimdi Kur'an ve sünnette mi hata arayacağız? Şimdi al sana örnek. İbni Hazım. Kıyası inkar ediyor mu? Ediyor. Şimdi İbni Hazım haramı helal helal haram yaptığına bunların tabiriyle söylüyorum. Bak ben buna o ismi vermiyorum ha. Bunların tabiriyle söylediğim için bu ismi veriyorum. Haramı helal helal haram yaptığına dair örnek veremez miyim ben İbni Hazım'ı? Şimdi vereceğim. O zaman ne yapacağız abi şimdi? Bu Edile-i Şerye'de mi hata arayacağız? Yoksa o Edile-i Şerye'yi yanlış kullanmıştır. Bu şekilde mi söyleyeceğiz? Evet. Sübhanallah yani Şimdi İbn-i Azim ne diyor? Dokuz kere evlenebilirsin lan. Dokuz kere, 4'ten fazlası haram değil mi abi? O ne dedi? Dokuz. Al, al, al muhallaya bak. Evet. Neyden işsizlal Kur'an'dan. Evet. İkişer, üçer, dörder diyor. Evet. Değil mi? İki yüz daha topla 5 diyor, dörde ekle dokuz diyor. Arap dili edebiyatı da delile, de, e, delalet eder buna diyor. Evet. Tamam. tamam mı? Ha, al sana diyor dokuz. E şimdi Kur'an'da mı biz eksiklik alacağız abi? Ha, derler ki ama e, sünnette açık değil mi e, sünnette açık değil mi şey oldu 4 e, e, olduğu deriz ki heh, Demek ki bak abi demek ki nasıl sorun yok İşte kıyasla da biz aynı şeyi söyleriz bu orada illeti yakalayamamıştır Çünkü birazdan kıyasın şartları gelecek Şartlarından bir tanesi arada illetin olması Bimaz illeti yakalayamamıştır K orada kıy kıyası kullanırken hata yapmıştır İlleti kullanamadığından dolayı Nasıl ki İbn-i Azim burada tutmuş, o hadisi anlayamamış veya o hadisteki sebebi yakalayamamış, hata etmiş. Bin bazda o kıyasının o illetini oraya vuramamış. Çünkü kıyasının şartlarından bir tanesi ikisinin ortak bir illeti olacak. Al sana örnek şimdi. O zaman ben çıkayım bariğim Türkiye'de abi. Bugün ben örnek veririm. Kur'an ve sünnet diyenden haramı helal helali haram yaptığına. O zaman Kur'an ve sünnet ücceti olmaz. Böyle mi diyeceğiz ya? Bu nasıl bir mantık? Nasıl bir saçmalık yani? Bir şey mi diyeceksin Sigara mevzusu. Gelecek zaten onlar yani. Çünkü gelecek. Kıyas Biraz açacağız kıyaslusu. Mevzu anladın mı abi? Yani böyle bir saçmalık olur mu ya? Ondan sonra biz alimlere öyle demedik. Saptı demedik. Bilmem ne demedik. Abi bir kin var. Alimlere karşı bir uzaklık var. E bizim evde alimlerin kitabı yok mu? Biz gurabanın kitaplarını almıyor muyuz? Okumuyor muyuz? Senin gurabanın kitaplarını okuman var ya aha onlara ben çok şey söylerdim de da ama şimdi yeri değil yani Kur'an'ın kitabı, Kur'an kitaplarını okumuyor muyuz biz Binbaz'ın, Hüseyin'in fetvalarını okumuyor muyuz, hiç derslerimize söylemiyor muyuz siz abi öyle sıkıştınız ki bunlara mecbur kaldınız siz bunları okumaya biz Kur'an ve Sünnet dedik de bizim irşadetlerimizden sapkın bir insan göster şimdi bir tane değil dünya kadar adam göstereceğiz sapıtmış dünya kadar Şimdi 30 tane deseydin var ya bana hemen diyeceklerdi göster 30'u tek tek say bakayım kaç tane 30. Benim ağzımdan bir ara sayı çıktı. Hani sen abartı olarak söylersin ya 100 kere gördüm seni. Şimdi artık öyle demiyorum sayı vermiyorum yani. Allah insanların kalplerini mürlemiş. 100 dedin göster 99 bile olmaz abi tek tek sayacağım ben. Ahmet 1, Ali 2, Veli 3, bu hata 1, bu hata 2, bu hata 3 böyle yani insanın. Ben ne diyeyim yani? 100 tam 100 tane hata dedin. Ya bu Nebi Sasalem'in lafısızlığında bile delalet ediyorlar. 70 kişi suhbeli diyorlar. Nebi Sasalem 70'i kastetmedi diyor alimler bilmemiş. Yani, i̇man, i̇man 70 kişinin. Ya Sübhanallah yani bu nasıl insanlarda adaletsizlik var? Neyse. Şimdi diyor güzel abi ben şimdi e, İbni Hazım'dan örnek verdim. Ne olacak? Ne yapacağız abi? Kur'an sünnetle mi hata edeceğiz? Kur'an ve sünneti yanlış kullanmasından evet. Güzel. Ya, Kur'an sünneti yanlış kullanmasında. Biz deriz ki güzel kıyas vardır ama fasit kıyas vardır. Şimdi anladın mı abi noktayı? Piskayısı zaten ikiye ayırıyoruz. Fasit olan kıyas, fasit olmayan kıyas. Bu sünnette de yok mu? Fasit sünnet, fa ya fa fasit hadis, fasit olmayan hadis. Yani mevzu hadis tabiri caizse. Eee şey, yani tabir öyle zaten de. Fasit hadis tabiri caizse öyle kullanayım. Tamam mı? Sünnette bile o var ya, batıl olan e, şey e, hadiste sünnette demeyeyim. Yanlış lafız. Hadiste de uydurma olanlar var, tutulmayanlar var. Aynı kıyas gibi. Ha kıyas var, fasit kıyas var dirileri kıyasak kullanarak haramı helal etmiş, helali haram etmiş o onları fasit kıyası kullanmalarından. Şimdi birisi de tutup sahih sünneti kullanarak da haramı helal, helali haram yapan yok mu? Var. Yanlış anlıyor. Harama helal, helale haram yapıyor. Yanlış anlayarak. Değil mi? Yani mesela "Entel Batın, feyse dunke şey" hadisini alıyorlar sufiler. Sen batınsın. Diyorlar ki o zaman bak burada batın olayı var, batınlık. Yani Allah her şeyin her şeydedir, batındır yani. Her şeyde hulul etmiştir gibilerinden. E getirdikleri hadis doğru mu? Doğru. İstidilen ama batıl. Şimdi bu hadisi mi çöpe atacağız? Böyle bir olay yok yani. İnsanlar biraz aklını başına valsın. Ne söylediğinin farkına varsın ya. Binbaz bir de haramı helal helal Nerede kaldı içtihat? Bu adam içtihat etmiş. Nerede kaldı içtihat? Hata etmişse bile Allah Resulü'nün ecir aldı dediğine sen haramı helal diyorsun, helali haram diyorsun ya. Ya böyle bir şey mi var yani? Şimdi bak abi. Fehmus Selefi Şimdi diyorlar ki Heh Şimdi bu, bu, burayı anladık değil mi? Bir de şimdi şunların şu şeyine cevap verelim abi bir de. Diyorlar ki, biz dinden neyi helal, neye haram kılıyoruz? Neyi eksi, dinden ne eksimiz var? Biz diyoruz ki çok şey var. Kıyası haram kabul edenler. Bak kıyası. Şimdi İbni Hazım'a daha da örnek verirsin. Mesela İbni Hazım ne diye biliyor musun? İbni Hazım bak. Dünyada, Şöyle yaklaşayım abi. Ya var ya çok söylenecek o kadar çok şey var ki subhanallah. Birkaç ders ya. derste mi yapalım bunu? Tabii tabii. Genişletelim mi her şeyse? Genişletelim şu iki saati bulsun tamam mı? Kaldığı yerden tamam. devam edelim. Bu ders iki Barak saati var. bulsun o zaman Barak bir var. ders daha yapalım. ya yani O kadar çok şey söylenecek var ki. Yani hani abi batıl çok olunca hani... Batı'da hak çok bazılıdan çok üstün olduğu için maalesef yani elhamdülillah bir sürü yönden cevap var. O yüzden insan hangisini söyleyeceğini bilmiyor ya bazen. Yani cevaptan cevaba atlıyorsun yani. O kadar saçma günüç basit şüpheler bunlar yani. Ha bunlar diyor ki şimdi bana <gülüyor> alın nereden tutacağım bilmiyorum ya. Gülmem geliyor benim sübhanallah. Diyorlar ki şimdi bu kıyası inkar e, olayında diyorlar ki biz dinden neyi haram neyi helal kabul ediyoruz. Ben diyorum ki Sizin haramı helal ve helali haram yap. Binlerce örnek veririm. Binlerce. Bak bin... bir değil ha. Bak burada mübalağa etmiyorum. Bir ara yüz sayısından mübalağa etmiştim ama burada mübalağa etmiyorum. Binden fazla haramı helal helali haram yap... yapıyorsunuz. Binden fazla. Bunda mübalağa yok ha. Buraya anlaşılsın. Saydansa sayarım abi. Binden fazlasını sayarım. Ama bundan ne kastediyorum şimdi? Geleceğim ona. Şimdi bu insanlara sorsan. Televizyonda çıplak kadına bakmanın hükmü diyecekler ki haram Uyuşturucu Haram Sigara da tereddüt ediyorlar Normaldir de biraz yani Şimdi böyle günümüzde çıkan aran abi Geçmişte olmayıp da günümüzde çıkan haram Sen kaç tane sayabilirsin Bini geçmez mi abi dünyada Geçelim. o kadar şey geçere Al sana böyle örnek vereceğiz Bak demek siz bu kadar har haramı veya helali haram, haramı da helal yapıyorsun Ne diyecekler bize? Biz de bunlara helal diyoruz. Veya biz de bunlara haram diyoruz. O zaman diyeceğiz ki bakın sizin o zaman yeni bir şey gündeme geliyor. Evet siz öyle diyorsunuz doğru söylüyorsunuz. Burada size adaletsizlik ama yeni bir şey gündeme geliyor. Siz 1400 senedir, şimdi bak yeni bir iddia Erhan abi. Hep 1400 sene diyorum dikkat et. Bu çok önemli olduğu için bu laf sıklanıyorum bak. Çünkü neden? Arada bir tane hak tayfi olacak ya kıyamete kadar. Bu 1400 seneyi tek tek her zaman zikretmek zorundayız. Türkiye'deki kıyasının inkarı 1400 senedir. Bakaran abi bu iddiayı belki ilk defa duyacaksın. Ki ilk defa duyacaksın. 1400 seneden bugüne kadar Türkiye'deki gibi kıyası ne bidat ehlinden ne de ehli sünnetten inkar eden örnek veremezsin. Bidat ehlinden dahi. Kıyası inkar edenlerden dahi örnek veremezsin. Böyle bir kıyasın inkarı. Neden diyeceksin? Bak abi. İbn-i Hazım kıyasın inkar ediyor. Ama İbn-i Hazım'ın kıyasını inkar etmedik de günümüzdeki Türkiye'dekilerin etmesi arasında fark var. Böyle bir inkar yok yani. Aynı değil. Yani Türkiye'de şu an kıyasın inkarı dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir kıyasın inkarı. İbn-i Hazım çok dürüst biliyor musun? Yani erkek adam derler ya tabiri caizse öyle. Çok dürüst, davasında çok samimi ve bilerek inkar eden bir insan. Yani ne söylediğini bilerek inkar eden bir insan. Ama Türkiye'de böyle değil. Neden? Şimdi İbni Hazım ne diyor biliyor musun abi? Mesela ayette diyor ya ana babaya of demeyin. Bak ana babaya of demeyin diyor şimdi ayette Allah. İbni Hazım diyor ki of diyemezsin anaya. Ama ah, ih, püf bunları diyebilirsin diyor. Şimdi bu kaseti şimdi bizim bu kaseti dinleyecekler ya eğer bu kaseti dinleyip de mesela kıyasayı inkar edenler olursa hemen zihnine ne gelecek biliyor musun bak beni de dinlerken şu an o kişi din, dinliyordur yani ona ulaştığında dinleyecek şunu hemen e, bak onun zihnindekini hemen söylüyorum çünkü çok iyi biliyorum zihnindekini hemen ne düşünecek ne diyecek biliyor musun şimdi onu söylemeyeyim önce şunu söyleyeyim ondan sonra o güzel şimdi İbni Hazım Diyor ki ayette diyor ki Ana babaya of demeyin Ana babaya of demeyin İbni Azim diyor ki Allah ayette Of demeyin diyor O yüzden püf Ya of Yani of değil Ayette of geçiyor zaten e, Püf veya ne bileyim artık e, Sıkılacağını aman gibi Bunları bunları söylemen bu ayetin dahiline olmaz tam başka hadislerde var Ana babaya karşı o, o ayrı Ama bu ayetin dahiline girmez Püf demen ah demen Çünkü ayette of diyor Şimdi kıyası inkar eden bir insan bunu dinlediği zaman benne dalga geçiyor. Çok iyi biliyorum. Çünkü sözlü olarak dalga geçtiler. Dalga geçiyorlar bizde. Ve bunların kıyası inkar eden en baş başlıklarında gelenler de konuştuğum zaman birebir dalga geçti. Ama Allah azze ve celle öyle bir yerden yardım etti ki nakta Hiç ummadığı yerden öyle bir şey geldi ki adama. Adam ne yapacağını şaşırdı. Şimdi bak. Diyorlar ki hemen. Bak şimdi söylüyorum o noktayı. Herkesin aklına bu geliyor. Ya diyorlar ki Allah ayette of bile demeyin diyor. Of demeyin değil. Of bile demeyin diyor. Bak şunlara. Gelelim tahta. Of bile demeyin. La tekul Tekul لَهُمَا اُفْفٍ لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ O ikisine yani ana babaya of demeyin. Nerede bile kelimesi? Yok. Ana babaya of demeyin diyor. Of bile değil. Ha bu meallerdeki bileği neden koymuşlar? İşte o kıyaslı meali. O zaman <gülüyor> yıllardır Türkiye'de kıyas... <gülüyor> Kabul ediliyormuş farkına varılmadan. Diyeceğiz ki bunlara vicdanlı olun biraz ya. Siz ayrı tahrif mi ediyorsunuz? Bile kelimesi yok yıllardır soktunuz. Ama bu adamlar hani Arapçada allame oldukları için hepsi hafız. Müktehid oldukları için. E, olabilir adam bileyi görememiştir orada. <gülüyor> Şimdi bu yıllardır kıyaslı tercüme kabul ediyoruz okuyoruz farkında değiliz. Bak İbn-i ne kadar dürüstmüş görüyor musun Meran abi? Ayette la tekul lehuma. Bak la olumsuz. Tekul deme. Lehuma o ikisine uffin. Of deme. Hani bile? Bile yok. Bunda zaten kimsenin itirazı yok ayette bile kelimesinin olmadığını. Biraz Hiç kimsenin. Hı -hı. Ayette of demeyin diyor. Püf yok diyor. Çüş yok diyor. Ne bileyim söyle ah yok diyor. O zaman ah desen... Yine sen Allah katında sormuşsun ama bu ayete dahil olmasın diyor. Çünkü ayette of demeyin diyor. Şimdi bak. Türkiye'de kıyası en çok savunan kişi. En çok savunan ve en çok savunan kişi ve en çok bu, bunu gündem olarak muhtes olarak ortaya atan kişiyle bizzat. Tabi inşallah hatırlanır. Onu da bilmiyoruz yani. Hep bizim üzerimize kalıyor ihale. kıyasın mı? Kıyasının kıyası inka, inkarını. Yani, i̇lk kıyası söyleyen mi? ve en başındaki olan kişiyle bir ara konuştuk. Dedik ki bunu getiriyorlar. Tamam ama demedik hani biz bu böyle inanıyoruz. Maksat ceder olmasın şey olmasın. Bak adamlar Bakaran abi bunlar bak Nebi Saseleme menhecini burada uygulayayım. Diyorum ki abi bak. Vallahi lazi la ilaha geyruhu ve la rabbese lahu Kendisinden başka ilah olmayana ve rab olmayana yemin ederim ki. Vallahi billahi tallah Bunları inkar edenlerin en kaba dayısı Arapçadan habersiz. Allah şahit. Arapçadan habersiz biliyorsun. yani Kimlerden bahsettiğimiz ortada. Allah şahit. Vallahi billahi tallahi Arapçadan habersiz. Ayetlerin naslarına vakıf olmaktan zaten çok uzak. Hadis ilmi yok. Kopyala yapıştır. Sadece bilindiği zannediliyor insanlar tarafından. Bak mesela bu İşte yaptıkları kitaplar hep böyle hadis ilminin de sayılık zayıfı hepsi kopyalı yapıştır. Hadis ilmiyle zaten alakaları yok. Arapça 0 ve hiç aralarında zaten hafız hiç yok. Bak. O kişiye bu ayeti söylediğimde Ya eğer yalan söylersem Allah'ın laneti de yalan söyleyenlerin üzerinedir. Tamam mı? Bunu inkar edeceklerdir yine diye ben söylüyorum. Eminim bunu duysalar yine inkar edecekler. Çünkü ona çok maruz kaldık. Bu ayeti söylediğimde bak o kadar ilimden uzaklar ki abi bak şimdi. En kabadayısına söylüyorum bunu bak. bu En böyle baştakin, baştaki kişiyle konuşuyorum bu mevzuyu. E dedi ki ama orada bile var. Bak şimdi abi, Habersiz. İlimden habersizler yani. İlk defa duymuşlar. Demek ki karşı tarafların kıyası kabul edenlerin hiç adamlar şeyini okumamış. Tek taraflı bakmışlar hep yıllar boyunca. Diyor ki bak şimdi. Diyor ki: Burada arada bile var. Şimdi bu adam onu niçin söylüyor bileyi? Eğer bile varsa kendisi haklı çıkacak. Değil mi? Çünkü o kişi o, çünkü o kişi diyor ki ya e, hayır sen püfte diyemezsin. O İbn azım gibi demiyor. Bak kıyasınker diyor ama İbn azım gibi demiyor. Diyor ki püfte diyemesin. Ahtı de diyemezsin. Dedik ki ne için hocam orada of var, of. Püf yok ki püfte püf diyebilirsin. Ayette of yok. Dedi ki ama orada bile diyor. Of bile diyemezsin diyor. Buradan anlaşılıyor. Biz de dedik ki bak hocam, bile yok ki Allah şahit. Bu benim üzerimdeki şey var ya Yani neyse onu söylemeyeyim. Böyle bir rengi kızardı. Böyle çok acayip bir surat ifadesi değişti aniden. Bile yok ki deyince ayette. Bilmiyor. Habersiz yani. Otur koy Kur'an'dan kaç tane ayeti maal yapabildiğini görürsün yani. Bak bunda mübala adaletsizlik davranlığımı görüyorlar ama en başlarındaki bilek bak koy Kur'an'ın en az yarısını meal yapamaz en az en az yarısını meal yapamaz bırak tefsirine inmeyi ayetleri anlamayı meal bile yapamaz. Dedi ki bile bile yok burada dedi ki bile yok hocam bir morardı bak şimdi çıkış yeri kalamadı değil mi şimdi bunun hiçbir çıkış yeri kalamadı. Ve hemen aletin harfisinde kudu. Lâ tekullehuma uffin dedim. Hani burada bile dedim ben ona. O bir iki kişi daha vardı. Böyle çok aniden acayip derecede bir suratı değişti. Yani çok böyle şoka girdi. Şimdi hemen bak abi. Hemen lafzı nasıl değiştirdi? Şimdi adaletsizlik yapacak. Dedi ki Ya Allah orada of demeyin derken en azı zikrediyor. En azı zikrediyor. Ama o, püf hayli hayli diyemezsin demek olur diyor hayli hayli diyemezsin. İşte işten böyle çıktı. İşte biz ne diyoruz diyorduk? İşte kıyasın ismidir bu. Evet. Hayli hayli ne demek? Kıyasul evla. Kıyasının üç kısmı. Kıyasul şumul, kıyasul temsil ve kıyasul evla. Kıyasul evla ne demek? Hayli hayli olayı. Evet. Tamam mı? Bu varsa hayli hayli var. Sen offu aha ahı püfe püfü hadilana kıyas edersin. Tamam Bak böyleler yani. Bunu bir daha bilgelik söyledim bu olayı bu kısa geçti yani. Ne? Yıllar önceydi. Bizim Cezayirli Abdullah Kadir Türkiye'de kendi bu olay. Bu Cezayirli Abdullah Kadir'in bize söylediği, bizim de onlara naklettiğimiz şeydi bu. Tamam. Hı. Tamam mı abi. Burayı anladık şimdi. Mesela örnek basit. Allah Kur'an'da ne diyor? Bunları da söyledik onlara. Ama bunu en baştakilerine söylemedik, başkalarına. Onların talebeleri diyelim yani. Söyledik. Dedik ki bugün gün Allah Kur'an'da diyor ki ey iman edenler. Ey iman edenler. Ha. Şunu da unutmayayım. Sonra bak. Bak şimdi. Ya gülün. Işte falan şimdi o kişi bize dedi ki. Biz dedik yani ya Kur'an'da. La tekullehuma offin. O ikisine of deme. Ayeti. Dedi ki bize en son Hani işte o hayli hayli demek olur bilmem ne. Sonradan bir de ne dedi biliyor musun abi bak. Öyle bir lafız kullandı ki iki, iki noktada kendisine çelişkidir bu. Dedi ki e bunu kim örnek getirmiş? Kim demiş diyor bunu. Hani kim böyle bir örnek kıyası kabul edenlerden daha kim bunu örnek getirmiş diyor. Anladın mı? Bir kere bak. Kıyası kabul edenlerden buna örnek var. Ama vermeyeceğim. Var. Var. Çaktım, okudum gözlerimle okudum. Tamam mı? Bu var. Vermeyeceğim örnek. Çünkü insanlar biraz gelsin çaba göstersin. Okusunlar, baksınlar kim. İkincisi bakar. birinci hatası burada. Kim vermiş diye örnek. Örnek var. Buradan bir kere bir kere buradan ters tepti. İkincisi bakar abi diyor ki bunu kim örnek vermiş ki bu ne kadar bunu getiriyorsunuz diyor. Ne ne dedim ben ona abi? Hüccet mi ki kimin getirip getirmediğini? Hüccet mi abi? Getirmesin kimse. Hüccet mi sana göre? Getir söyleyip söylememesi. Fehmi lüce hüccet değil ya. Fehmi İnsanların Fehmi hüccet değil ya. Ben istersen geçmişten hiç örnek vermeyeyim. İlk defa bu örneği veren olayım. Hüccet mi geçmişte birilerinin örnek vermesi? Ben sana bir şüpheyle geliyorum şimdi. Anladın mı? Olayınlıyorsun. Şimdi burayı da anladık inşallah. Şimdi bak abi kıyas ne? Şimdi gelelim işin noktasına. Türkiye'deki aslında kıyası inkar eden herkes kıyas yapıyor ama farkında değiller. Neden? Orayı bak bu ben kıyasa bir tane daha etten örneklerim. Dersi bitirelim. 2. dersimizde bu kaldığımız yerden devam edelim. Kıyas nedir ve oradan sonra devamı olayım tamam mı? Tamam. Kıyas nedir, tarifi nedir? Fasit kıyas nedir? O, a, asıl meseleler, can alıcı noktalar asıl onları onların vurulacağı noktalar. O andan itibaren başlıyor aslında. O meseleden. Yarın. Kıyasın tarifiyle. Yarın. Yarın. Yarınki ders de yapacağız inşallah. Tamam mı? Evet. Şimdi e, Akiretül Vasiye vs. onlara bir iki gün ara verelim. Hayır olur inşallah. Evet. Şimdi bak. Burayı anladık abi. Evet. Şimdi. Ayette diyor ki Allah Azze ve Celle. Cuma günü nida edildiği zaman değil mi namaza? Ne yapın? Alışverişi bırakın. Allah'ın zikrine koşun. Değil evet. mi? Evet. ve Vezerul bey. Bak. Alışveri bey. Bunları da söyledik ona gülüyorlar şimdi Önümüze giderse kıyasının ücretle, Ücretlerine ekstra deliller de Söyleyeceğiz ha Haşr suresinin 2. ayeti vesaire Başka ayetler vesaire hadisler Şimdi Allah Kur'an diyor ki Alışverişi bırakın İbni Hazım Çok dürüst bir alim olduğu için Ne diyor biliyor muyum Diyor ki Mesela evini kiraya veriyorsun bunu İbn Hazm'ın net lafızından söylemiyorum tamam mı? İbn Hazm manalı olarak şunu söylüyor yani. Şimdi geleceğiz ona. Şimdi abi evini kiraya veriyorsun. Kira alışveriş midir Arapçada? Değildir. Kira bak bey Allah Kur'an'da neyi yasaklıyor? Bey. Bey kelimesi. Bey kelimesi ne? Alışveriş. Bey'in tarifi nedir? Bak bunu okursak fıkıhta gelir inşallah. Mübadeletu şey'in bi şey. Bir şeyi bir şeyle karşılıklı değiştirerek mâ'at temlîk karşılıklı sahip olmak. Yani ben sana bir şey veriyorum. Onun karşılığında bir şey alıyorum ve ikimiz de o aldığımız şeye tamamıyla sahip oluyoruz. Bunun ismidir bey. Ama kiraya bey denmez. Çünkü neden karşı taraf ikisinin sahip olması yok böyle bir şey? Belli mümdete kadar sahiplik var yani kullanım var. Ama sahip olma yok. Buna icar denir. Evet. Şimdi Allah icarı bırakın demiyor. Neyi bırakın diyor? Bey'i bey yani alışverişi bırakın diyor. Kira aklını bırakın demiyor. Şimdi ne diyorlar biliyor musun? Mesela kıyasın kardan dürüstler bu geçmişte. ehl sünnet değil tabi bunlar. Birçok mevzuda. Diyorlar ki Mesela sen evini kiraya veriyorsun geldi müşteri Evi geziyor, odayı gezdiriyorsun böyle Bak bu tuvalet banyo, konuşuyorsun, kaç para olur Şu bu, kaç aylık peşin Depozito, konuşuyorsun ayaküstü, bu anda da ezan okuyor Diyorlar ki bırakmak zorunda değilsin Bırakmak zorunda değilsin diyorlar Neden? Çünkü Allah alışverişi Bırakın diyor, kirayı bırakın demiyor diyorlar Alışverişi bırakın, kirayı bırakın demiyor Allah Azze ve Celle. Çünkü kıyas yoktur diyorlar. O zaman biz bunlara soruyoruz kıyasın inkar edenlere, günümüzdekilere. Siz kıyası kabul mi ediyorsunuz, inkar mı ediyorsunuz? İnkar diyorlar şimdi. Peki, bir insan evine alışverişe şey verirken, şey kiraya verirken, Cuma'ya gitmek zorunda mı, değil mi? Cuma okunduğu zaman. Evet, gitmek zorunda diyorlar şimdi bunlar, biliyorum çünkü sorduk. E diyoruz ki buna bak. E kıyas yaptınız. Diyecekler ki bunlar. Kıyas değil bu. Bak şimdi. Diyeceğiz ki bir kere o zaman siz dünyada üçüncü bir hırtka çıktınız. Kıyasını kabul edenler. kıyası inkar edenler. Ve arada başka ne olduğu belirsiz. Bilmem ne. Siz olsunuz işte o bilmem ne. Bilmiyorum ne olduğunu yani. Ben anlamadım. Ne isim vereceğimi bilmiyorum yani. Çünkü neden? Çünkü kıyası kabul edenler, diyorlar inkar edenler diyorlar ki o geçmişte... ...eğer biz alış kirayı da bırakıp cumaya gitmek, kira aktini de bırakıp cumaya gitmeye cevaz versek diyorlar... ...kıyas yapmış oluruz. Bak onlar buna kıyas diyor. Kıyas yapmış oluruz diyorlar. Biz de diyoruz ki evet kıyas yapmış olursunuz. Bunlar da diyorlar ki hayır bu kıyas değil. O zaman 1400 senedir bunlar gibi demek ki kimse çıkmamış. Bak 1400 senedir böyle bir kıyas yok... Diyorlar ki o teşbih bilmem ne. O teşbih mi? Teşbih yani bu. Şimdi teşbih ne demek? Kıyas ne demek? Sor hiçbiri bilmiyor. Teşbih ile kıyas arasındaki fark ne? Kıyas ne? Teşbih ne? Hiçbiri bilmiyor. Şimdi önümüzdeki derste öyle şeyler iddia edeceğim ki şoka gireceksin. Hiç. Diyelim ki güzel hadi ee, kirayı da at. Ben bir arkadaşla muhabbet ediyorum abi. Önemli bir mevzu muhabbet. Allah muhabbeti bırakın demiyor ki alışverişi bırakın. Biz alışverişi yapmıyoruz arkadaşlar. Kahve içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Ama biz kıyas ederiz. E diyorlar ki işte hadislerde vesaire Cuma'ya namaza gideceksin, koşturacaksın. Bak şimdi. Meseleyi meseleden atlama. Biz diyoruz ki bu ayet tek başına delalet eder mi etmez mi? Yani bu ayet indiğinde sahabeler bundan bir şey anlamıyor muydu? Yani onu ekstra takviye edici bir delil olmadan hiçbir mana ifade etmiyor mu bu ayet? E diyor, icman ediyor diyor, ediyor. Mı? E bu ayet tek başına delalet ediyor mu cumaya gitmemize her halükarda ister muhabbet et ister alışveriş ister yat kalkıp gitmek zorundasın buna delalet ediyor mu etmiyor mu ediyor dersen işte bu kıyastır zaten. Diyor, diyorlar ki o kıyas değil. Ne? İşte ya diyorlar teşbih ya diyorlar işte bu bilmem. Ne, ne söylediklerini bilmiyorlar zaten yani yani ilmi, usul okumamışlar, ilmi ıslah yok vesaire. bilmiyorlar zaten ne dediklerini ama bir, bir şekilde çıkacaklar ya bundan şimdi önümüzdeki ders buradan itibaren kıyasın tarifiyle ve bu meselelere örnek vererek bunun kıyas olduğunu anlatacağız o şeytan kıyas yapmıştır yapmamıştır o soruları onlara değineceğiz şeyh mukbil meselesine değineceğiz tamam mı Bak ben burada birkaç tane başlık yazmıştım. O başlıklara bakalım. O ne anlatacağız önümüzdeki derste? Evet. Yazar mısın abi? şunları örnek vereceğiz abi. Bunların haramı helal helale haram yaptıklarını örnek vereceğiz. Kıyasa inkar ediyorum demekle dinden neyi inkar ediyorum sorusunun yanlış olduğu, sorunun daha farklı sorulması gerektiği. Tamam öyle bir başlık at. Selefin fehmini hüccet saymayanların bazı girdikleri küfürleri anlatacağız, şirkleri anlatacağız. Hem de selef olduğunu söyleyenler, yani küfre ve şirke girdiklerini ispatlayacağız. Onu da yaz. Küfür ve şirk işlediklerini anlatacağız, ispatlayacağız. Biz kimi saptırdık diyorlar. Onlara örnek vereceğiz. Evet. Yazıyorsun değil mi abi? Evet. Başka? okuyorum başlıkları Kıyasın hücret olduğuna bazı deliller vereceğiz. kıyası ilk yapan şeytandır şüphesi. Onu yaz. Yaz Bukhari'de açık ve net bir bab başlığı var. Kıyasın hücret olduğuna dair. Onu örnek vereceğiz. Bukhari'de açık ve net bir bab başlığı var. Kıyasın hücret olduğuna dair. Onu örnek vereceğiz. kıyasın tarifi vesaire. Tamam mı? Rabbimize hidayet etsin inşallah. Evet. Hast şeyi de yaz. bunların harama helal, helale haram yaptıkları örnek vereceğiz küfürü bazı sözlerinin olduklarını örnek vereceğiz. Yani Fehmu selefi itibar almayanların. Tabii, tamam, şey onu inkar edenlerin bazı meselelerde küfre gir, küfre girdiğine, eee küfrü söz söylediklerine delalet eden şeyler söyle. Farkında değiller tabii o ayrımın. Küfür küfür lafı söyledikten inandıklarının farkında değiller. Onlara örnek vereceğiz. Ama buna neden kıyas inkarı? Çünkü kıyas inkar etmekle Fehmu selefi inkar etmek aynı. Çünkü aynı şeyi düşünüyorlar. Yani onu alıp da onu almayan yok. Aynı düşündükleri için kıyas-ı inkar edenler diyor. Kıyas-ı inkar edenler. Yani Fehmus, e, bu kişiler çünkü Fehmus Selefi de e, Hücretolun'u inkar ediyorlar. Fehmus Selef'ten uzak durmanın, Fehmus Selefi'i inkar etmenin e, sonucunda bir sürü kefirin ve şirkin doğurdu. Tamam, bunları da açıklayacağız. Bunları da ispatlayacağız. <gülüyor> tamam inşallah. Allahu alim. Ve sallallahu ve sellem. Mübarikalar da Nebine Muhammed'in. وَعَلَى أَهَلِهِ وَأَصْحَابِهِ هِجْمَهِ